Merhabalar, hayırlı akşamlar. TV'net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Bir haftalık ayrılığın ardından yeniden karşınızdayız. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz. Hoş getirdiniz. Aşamda. Hızlı girdik. Mesafe alırız belki bu hafta. Ümidiyle geçen hafta direkt başlayayım mı? Tabii. Bir başlığım, aslında bir gündemimiz var hocam. Müsaade ederseniz o gündemden söz edelim. Aslında sizin bir gündeminiz. Sonrasında Geçen hafta yeni bilimin metafizik imkanı, zemini insan demiştik. Yeni bilimin yeni bir insan ortaya çıkardığını söylemiştik. Bugün de kültürel söylem olarak yeni bilimi konuşacağız birazdan. Ankara'da Türk Tarih Kurumu bünyesinde felsefe ve bilim tarihi seminerleri dizisi zannediyorum. Bir dizi seminerden oluşan bir etkinlik var. Sizin de orada masada yer bulmak. Hı hı. Ee, başlıklı, sizin e, hemen hemen tüm programlarınızın başlığı ilgi çekici oluyor. Bilim tarihiyle bilim felsefesinin ideolojik ve psikolojik tarihi üzerine. üzerine. Evet. Bir şeyin ideolojik ve psikolojik tarihi olduğunu da e, bu vesileyle görmüş olduk. Ne olacak hocam? Sizden kısaca bir dinleyelim. E, 6 ya da 7 katılımcı var zannediyorum. Evet. Şöyle, o her ay yapılacak çünkü. Aynı onda olmayacak. Ha. Her ay bir hocamız Bayağı bir bilim felsefesi, evet. bilim tarihi seminerleri Şimdi Türk dizisi. Tarih Kurumu'nun çeşitli çalışma masaları var, kurulları var. Bu kurullar kendi alanlarında, okul hocaların nezaretinde ve Türk Tarih Kurumu'nda çalışan arkadaşların yardımıyla çeşitli faaliyetler yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de bilim tarihi ve felsefesi konferansları. Her ay yapılacak. İlki benim vereceğim konferansla başlayacak. İşte Aralık'ta bir hocamız, Ocak'ta, Şubat'ta bu şekilde hmm. yöze kadar devam edecek bir seri konferans. Ama ana bağlamı felsefe, bilim tarihi. Evet, bilim tarihi ve felsefe. Evet. Ee, eyvallah hocam. Dışarıdan izlenebiliyor, katılılabiliyor değil açık, mi? Katılım bir açık, evet. Ee, yine her zamanki soru... Ankara'da tabii. Evet, seminerler kitaplaştırılacaktır günün sonunda zannediyorum. Onu bilemiyorum, onu sormak ee, lazım. Ya da internet ortamında daha sonra ulaşıma Açıncı açılacaktır. Açılacak açılabilir, evet. Diye bundan söz etmiş olalım. Ee, ve konumuza geçelim. Başka bir gündemin yok mu? Güzel, iyi, bugün iyi. Hocam şey yapalım, en azından bu hafta biraz başlıklarımızı, alt başlıklarımızı bağlayalım, masaya koyalım ve konuşalım. Ee, tamam. Diyorum son başlık çünkü kadın ve akıl e, meselesi tam buralarda e, enteresan ve ilgi çekici bir e, bağlama olacak onun diye hissediyorum oraya da vaktimiz kalsın istiyorum. Evet. E, epeydir yeni bilimi, nova scientia. Konuşuyoruz. Nova scienti konuşuyoruz. Çünkü içinde yaşadığımız dünyanın inşa edildiği, e, e, inşa eden e, bir yöntem olduğu için. E, Teknoloji üreten. Yeni bilimde de burada bir yöntemden... E, aslında şöyle, şimdi epey bir program yeni bilimin e, dehlizlerinde dolaşınca e, baştaki tarif biraz ıskalanabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla şimdi bugün bu hafta bu yeni bilimi bir iki cümleyle e, tekrar bir masaya çıkartıp kültürel söylem olarak yani bağlamını yeni, ayrıca konuşsak yani mümkünse. Yeni bilim dediğimiz yaklaşık olarak 1543'te başlatıp Bugün hala devam eder ama e, 1687'de e, e, Natura Filosofia Principia Mathematica"nın yayınlanmasıyla e, belli bir şekilde Kemal Eren doğanın gerçekliğin yeni bir tarzda bilinmesi. Ancak bu tabii e, sadece doğanın fiziksel gerçekliğin bilinmesiyle kalmıyor. Bir süre sonra e, çok çeşitli nedenlerle e, bu bilme yöntemi Diğer insani etkinliklere de sirayet ediyor politikaya, efendim, dine. Bir tür felsefeye dönüşüyor. Bir tür inanca dönüşüyor. Buna yeni bilim diyoruz. Kısaca. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Hiçbir şey yalıtılmış halde gerçeklikte yer almıyor. Nasıl ki doğada her şey her şeyle ilişkiliyse. Değil mi? Bunun üzerine konuştuk. Yani en ufak zerrenin olabilmesi için tüm evrenin olması gerekiyorsa tarihsel olaylar da ...yaratılmış birbirinden kopuk değil. Hele hele bir kültürde büyük bir dönüşümün olabilmesi için, yeni bir dönüşümün olması olabilmesi için üç temel kavramın yeniden alınması lazım. Bir tanesi ilk ilke. Bu işte Tanrı diyebiliriz buna, ama Tanrı'nın çok çeşitli idrak biçimleri var. Köken Tanrı olabilir, bu yaratıcı Tanrı olabilir, onun mimar Tanrı olabilir. Yani neticede ya da tanrısal özellikler yüklediğimiz madde olabilir. Doğa olabilir. Yani doğayı öyle bir anlatıyoruz ki tanıdan pek farkı yok. Değil mi? Hmm. Kör irade olabilir. Bilinçsiz bir irade olabilir filan. Yani toplamda şu ama geriye doğru bütün gitmelerimizde nihai yer. Evet. Aslında yani ilk her ilke. kültürün, her medeniyet hamlesinin bir ilk ilke anlayışı vardır. İkincisi bu ilk ilk ilk ilk ilke anlayışıyla da ilişkili olmak kaydıyla bir evren tasavvuru vardır. Ee, evren nedir? Yaratılmış mıdır? Hep var mıydı? Nasıl bir şeydir şeklinde. Ee, üçüncüsü de bir insan anlayışı vardır. Bu evrende e, insan nedir? Bunun ilke ilk ilkeyle olan irtibatı nedir? Evrenle olan irtibatı nedir? İnsan bu evrende özgür müdür yoksa? Evren tarafından ve ilk ilke tarafından Determin edilmiş midir? <gülüyor> Öldükten sonra Yok mu olacak? Bir devamlılık var mı? Çünkü insan bunu ister <gülüyor> Talep eder Hiçlikten korktuğu için Dolayısıyla biz Sıralama e... böyle midir? Hı? Sıralama tam olarak böyle midir? Tabii, tabii. Yani önce ilk ilke meselesini bir yere Pedagojik olarak biz bunları ayrıştırıyoruz ama Bunlar beraber birbirlerini varkılıyorlar, kılıyorlar e, Birlikte üretiyorlar, inşa ediyorlar. İlk ilke ile ilgili yorumunuz, kanaatiniz ya da belirlediğiniz şey aslında insan tasavvurunuzu da, evren tasavvurunuzu da e belirli, Tam tersine insan tasavvurunuzla alakalı olan bazı noktalar ilk ilke ile ilişkin tasavvurlarınızı etki yapıyor. Diyelim ki insanı özgür olarak görüyorsanız, insanın tercih yapabileceğini kabul ediyorsanız, ilk ilke anlayışınızı ve doğa yasalarına göre düşünmeniz lazım. Hmm. Eğer insan özgür değil diyorsanız, ona göre bir doğa yasası e, anlayışı var eder. Dersiniz ki doğa mutlak determine eden, belirleyici bir yasallığa sahiptir. İnsan özgür değildir dersin. E, burada mesela ilk ilkeye doğa demesin artık. Çünkü o ilk ilkenin doğayı değiştirecek bir şeyi yok. Kudret Hatırlarsan doğa. geçen hafta e, entelektüelist bir tanrı anlayışı ile iradeci, volontelist bir tanrı anlayışının nasıl iki farklı... Sistem ürettiğini de gördük, değil evet. mi? Layıptız ve nifton üzerinde. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla burada e, bilim dediğimiz hadise öyle yalıtılmış kendi başına iş gören bir yapı değil, çok büyük bir e, sistemi parçası. E, bu bu, bu parç bu sistemi analiz eden, ederken e, araştırmacılar düşünürler, tarihçiler belirli e, öncelik sıralarına göre e, olayı ele alıyorlar. Kimisi Hatırlarsan bunu konuşmuştuk. İşte Birimi eğer nazari bir etkinlik, teorik bir etkinlik, evrenin bir tür temaşası, bir teemmülü, bir refleksyonu, üst bir e, analizi gibi düşünebilir. İşte burada doğa felsefesi olarak görür onu ya da başka bir şekilde de anlayabilir. E, kimi <gülüyor> araştırmacılar ya da <gülüyor> düşünürler ise ya bu o kadar e, kutsanacak bir şey değil. En nihayetinde bir doğada yaşıyoruz. Bu doğanın bir açıklamaya ihtiyacı var. Yani açıklama derken doğanın kendi ihtiyacı yok da bizim için anlayabilmek ee, tabii için. Tabii yani neticede bir yerde yaşıyoruz. Doğaya açıklama ihtiyacımız var. Niye için açıklayacağız? İşte doğayı manipüle etmemiz lazım. Ya yani doğayı kontrol etmemiz lazım. Doğayı doğadan faydalanmamız lazım. Doğanın dilini bilmeden bunu yapamayız. Sadece bununla <gülüyor> ilgili değil ama saf anlamak, anlamlandırmak üzere de bir... Yok yok, bak zaten onu diyorum. <gülüyor> Pozisyonlara göre düşünce tarihi, bilim tarihi ele alma değişebilir. Hmm. Kimisi teorik bir uğraşı olarak bakar ve oradan gider. Bilimin saf dilini inceler. Hatta hatırlarsan epistemik ve non-epistemik unsurlar demiştik ona. Evet. Ee, yani düşün, Bu konularda yazılan kitaplar okurken e, ilgili arkadaşlar... ...buna dikkat etmeleri lazım. Yani yazarın, filozofun, düşünürün meseleyi ele alırken... ...bunu saf bir ömül olarak, saf teorik bir etkinlik olarak mı ele alıyor? Bunun kendinde bir değeri var tabii. O da sadece bu tarafını tırnak içine alarak bilimi toplumsal bir etkinlik, kültürel bir etkinlik, ekonomik bir etkinlik olarak mı ele alıyor? Hmm. Şimdi e, benim kişisel kanaatim tabii... Hani hatırlarsan bunu daha önce de konuşmuştuk. Ontolojik bir tabakalaşma var her şeyde. Hiçbir şey yalın, kat ele alınmaz. Parametrik ilişkiler var. Senin burada hiç ummadığın psikolojik bir sahip bile, bir bilim adamı çılgınlığı bile pek çok şeyi değiştirebilir. Dolayısıyla herhangi bir bilim gibi, düşünce gibi, felsefe gibi, mimari gibi, sanat gibi hatta bir olayı ele alırken çok değişkeni düşünmek lazım çok değişken var. ve Bu değişkenler arasında parametrik ilişkiler var. Birbirini belirliyorlar, biri değişince diğeri de değişiyor. Hareketliler bunlar, sabit değiller. Ee, e, dolayısıyla e, ele, ele aldığımız mesele, tarihsel bir mesele ölü zannediyoruz. Tarih ölü değil, tarih çok canlıdır. Hala canlı, muazzam hareketlilik var. Biz baktığımız zaman o hareket ediyor. Ve ona göre onu yorumluyoruz. Dolayısıyla, Pek çok açıdan ele almak mümkün. Bunu belirtme, hususen belirtme ihtiyacınız neden diye sorayım peki hocam. Hani bu, buna dikkat edilmezse ortaya çıkacak sorun... Şimdi şöyle, tek bir doğru parçası ile de sen geometri yapabilirsin. A ve B noktalarını birleştiren bir doğru var. Tek boyutlu bir geometri, mümkün bu. Evet. İki boyutlu bir geometri de yapabilirsin. Hmm. Uzunluk ve genişlik. Üç boyutlu bir geometri yapabilirsin. İşte küp gibi düşün. Dört boyutlu bir geometri yapabilirsin. Biz bugün geometriyle bunu biliyoruz. Ne kadar boyut eklersen derinlik o kadar artar. Olgu olayları kavraman ve idrak etmen daha vakaya mutabık olur yani. Kastettiğim o. Yani bir değişkenden olaylara ele alırsan lineer bir çizgisel bir okuma yaparsın. Bu bir şey verir mi? Verir. İki boyutlu okuma yaparsan yine bir şey elde edersin oradan. Ama düşünsene, sen beş boyutlu bir okuma yapıyorsun. Tamamen Mesela, Diğerlerini zaten içeriyor senin. E, aç, çünkü hmm. bir ve iki boyut orada var. Kastettiğim o. Dolayısıyla burada aslında ele geçirememek gibi devasa bir sorun var. E, tabii yani gelişmiş bir avı olan insanın tutacağı balıkla senin tutacağın balık aynı mı? Eyvallah. Yani şimdi bak kavramlar ve <gülüyor> yargılar yani kavram e, salkımları ve yargı e, şeyleri nedir dedi, setleri bizim olgu olaylar yakalamamızı sağlıyor. Ne demiştik? Kavramı olmayan şeyi göremezsin. Bunun üzerine konuşmuştuk hatırlarsın. Evet. Örneğini <gülüyor> verdin mi sana? Hatırlamıyorum. Burada verdik mi onu? Çin ve Batı astronomisini aktinizasyon astronomisini mukayese ederken. Neydi hocam o? Şimdi Merak tanesi diye bir arasathanemiz var değil mi bizim? Evet. O dönemin en büyük, dünyanın en büyük arasathanesi o dönemde. Semerkant var. Yani onu bırak Babillerin bin yıllık gözlemleri var. Ama hiçbirinde güneş patlaması, güneş lekesi arasadı yok. Yani Düşünsene, Nasreddin Tunisi gökyüzüne bakıp durmuş bir ekibi ama hiçbir güneş patlaması olmadı. Hiçbir güneş arasadığı lekesi olmadı 30 yıl boyunca. Batı dediğimiz ya da Akdeniz uygarlığı dediğimiz coğrafyadaki rasathanelerde M.Ö. 3000'den başlayan rasathaneler muazzam e, aritmetiksel, nümerik, sayısal ya da geometrik modeller geliştirdi. Teorik astronomiler kuruldu, gözlem astronomileri yapıldı, astronom aletleri üretildi, son derece sofistiki işler yapıldı. Ama bir yıldız patlaması yok, bir süpernova yok, bir işte güneş tekesi yok. Ama Çin'de bakıyorsun doğrudur bir gök teorileri yok. Hmm. Gezegenler teorileri yok ama Milattan önce 4'te adamlar e, güneş şey, e, patlaması güneş lekesi rasat etmişler. Süpernova pat, yıldız patlamaları rasat kayıtları var. Hmm. Çin imparatorluk kayıtlarında. Niye? Bilmediği şeyi göremiyor. Çünkü bizim geleneğimizde Akdeniz dünyasında gökyüzü ilahi orada patlama olmaz. Hmm. Orada leke olmaz yani. Bu, bu daha da ilerisi. Göremez. Tabii göremez onu ya. Yok kavramı yok ki. Kavramı. Yani şuna benziyor bu Yusuf. Batlanmış şu astronomiye göre güneş gezegen ya. Baktığı zaman onu gezegen olarak görüyor. Dünyayı gezegen olarak görmüyor. Dünya merkezde çünkü. Kopernikçi astronomiye göre hmm. dünya gezegen oluyor. Güneş gezegenlikten çıkıyor. Geldiğiniz Şimdi zaman. bugünkü bir astronomi gökyüzüne baktığında güneşi gezegen olarak görmüyor mesela. Niye? Kavram değişti. Her konuda böyledir. Sosyal olaylarda da sende kavramı yoksa olup biteni yakalayamazsın. Gözünün önünde olsa bile. Tabii. E Kavramıyor yok sen de çünkü? Hmm. Onun çok iyi gelişmiş bir dil, e, istilah, terim, dağarcığı değil mi? Senin olgu olayları yakalamanı sağlıyor. Bu şey için de benzer e, şeyi söylüyorlar hocam. Hale e, Kuyruklu Yıldızlı. E, Mısır kayıtlarında da hiç... E, kuyruklu Yıldız diye bir şey yok ki bizim yok işte 1980'lerde ancak kuyruklu artık düz, öyle bir şey kuyruklu var. Kuyruklu en zor açıklanan bir olay. Çünkü e, güneş sistemine giriyor. Halbuki güneş sistemine girmemesi lazım. bunun meteorolojik bir olay mı? Yoksa yıldızlar küresinde gerçekleşen bir olay mı? Bir yanılsama mı? diye tartışıyorlar bunu. Hmm. Onun için kuyruklu yıldız hep felaket habercisi olarak görülmüş. Evet. ...savaş, veba, hastalıklar filan falan. Bir tarafıyla kusur e, gibi değerlendirilmez ama. Çünkü Şimdi, kusur olmaz. O zaman bütün sistemi değiştirmen lazım. Tabii kusur evet. olmaz. Yani bu e, meseleler basittiği basit değil. Bugün de biz belirli bir e, kavram ve yargı şeması içerisinde gömülüyüz. Öyle görüyoruz olayı. Laboratuvara gidince öyle görüyoruz. Hı. Şimdi bunun en güzel örneği e, şeydir. E, tıpta değil mi? Film eğitimi alıyorsun. Sen bakıyorsun orada bir şey görmüyorsun ki. Adam bir bakıyor, Aa, bu bilmem ne kanseri olmuş falan, yorum yapıyor nerede? Bir, Daha bir sürü şey okuyabiliyor yok. orada. Ha, şimdi o kavramlarına Hı -hı. sahip olunca onları görüyor. Dolayısıyla burada, benim kastettiğim de o, bilim tarihi, düşünce tarihi, felsefe tarihi adına ne dersen de, okurken de böyle çok sofistike, gelişmiş kavram şamalarına e, sahip olursak, ya da önermelere sahip olursak, meseleleri idrak etmemiz, onu ağ gibi düşün, ya da mikroskop gibi düşün. Kavramlar bizim beynimizin, aklımızın Mikros, mikroskopları, teleskopları gibi yani. Hmm. Hem derin bakabiliriz hem uzayı yakın edebiliriz. Böylece o meseleyi e, yakalamamız mümkün. Bilim tarihi de değil sadece hocam. Ee, her şey. İnsanın yapıp ettikleri e şey. şahit yani olduğu her şey. Dünyadaki ekonomik krizi idrak edebilmem için ekonomi biliminin ya da ekonomik gerçekliğin Dünyanın, olgu olaylarını, bu olgu olayla ilişkin kavramları ve e, önermeleri, teorileri bilmen lazım. Bilen görüyor, bilmeyen seyrediyor. Evet. Değil mi? Gayet doğru. Savaş da böyledir yani. Evet. Şimdi e, bu çerçevede olaya baktığımız zaman e, insanlık tarihi için önemli bir dönüşüm olan bu Nova Scientia'nın da farklı açılardan ele alınması mümkün. Şimdi teoriler projeksiyona benzer. Şimdi siz ışığı bir yere böyle yoğunlaştırdığınız zaman orayı çok aydınlık görürsünüz değil mi? Evet. evet. E, ama öbür tarafın karanlık olduğunu düşünmemek lazım. Bunu demek istiyorum. Teoriler bir yere projeksiyon gibidir. Derinlemesine bazı şeyleri gösterir. Ama şu yanılgı çok kötü. Senin gördüğün gerçekliğin kendisi başka hiçbir şey yok gibi bakmak yanlış. Projeksiyonu çevirdiğin zaman o ışığı başka yere aydınlatır. Şimdi, e, özellikle akademik camiada e, belirli bir konuda geliştirilen teori gerçekliğin bir tarafını bize verdiğinde pek çok tarafını da örter. Dolayısıyla buna, buna ayık olmak lazım. O teoriyi mutlaklaştırdığın zaman, diyelim ki olaylara saf dini baktığın zaman, mesela işte bak bunu yaşıyoruz biz aslında. Ee, sana bunu söylemişimdir. 16. yüzyılda Osmanlı'ya gelen seyyahlar, Osmanlı halkının, Osmanlı halkından kastettikleri İstanbul büyük şehirlerdeki tüm başarılarını e, İslam'a mensup olmakla açıkladıklarını. Biz başardık çünkü Müslümanız. Halbuki herhangi bir olay, herhangi bir başarı tek bir değişkenin açıklanmaz. Şimdi böyle bir psikolojiyle olay devam ettiği zaman, başarısız olduğunuz zaman da bu sefer ne demeye başladık? Müslümanız başarısız olduk. Hali. İslam terakkiye manidir. Tabii 19. 400 400'ü sonra da bunu demeye başlarsın. Fakat öyle bir körlük ki hocam, ee, hani 19. yüzyılda... Sistem cildir'den... körlüğü diyoruz biz buna. Ee, koca koca adamlar e, bununla ilgili cümle kurmaya. İşte 16. yüzyılda <gülüyor> koca koca adamlar her şeyi İslam'la açıklamaya çalışıyorlardı. İşte bu o böyledir. Yüzden. İfrat tefrit. Hmm. Halbuki herhangi bir başarı tek bir değişkenin açıklanacak bir şey değil. Belli bir zaman din çok öne çıkar, belli bir zaman ekonomi, belli bir zaman politika, belli bir, zaman bir, ne bileyim ben, bir bilim adamının şahsi teşebbüsü. Yani çok değişkeni düşünmekten hmm. kastettiğim, hareketli düşünmekten kastettiğim, parametrik düşünmekten kastettiğim bu yani. Kavramlar çok hareketli. Fakat bu yine de şey, pratikte düşünülmesi çok kolay bir çukur gibi. Özellikle bir alanda, bir disiplinde yoğunlaşan, çalışan, uzman körlüğü. uzmanlaşan yani, birisi. Yani, uzman körlüğü, sistem körlüğü, bir sürü bunun adı var. Hmm. Şimdi bu da olacak, bu da beşeri bir olay, doğal bir olay ama işte bazıları buna dikkat etmesi lazım. Şimdi aynı şey üzerine konuştuğumuz konuyla da alakalı. O kadar çok teori var ki, 800 sayfalık şey var biliyorsun, astrobedi, ofi, scientific Revolution, bilim devrimi astrobedisi. Hatta şu anda özellikle Anglo-Saxon dünyada bilim devrimi felsefesi disiplini kuruldu. Bilim devrimi felsefesi. Evet. Yani bu bilim devrimi dediğimiz şeyin analizini nasıl yapacağız? Kavramsal analiz, çeşitli analize nasıl yapacağız? Devrim midir, değil midir, nasıl devrim? Bir, bir sürü şey. Hı. Çünkü dediğim gibi özellikle Batı Avrupa'da belli bir dönemde 1850'lerden sonra gelinen noktanın e, batı için bir başarı olduğu görülünce bu başarıyı nasıl elde ettik teknolojiyle, bu teknolojiyi nasıl öğrettik bilimle. Dolayısıyla bilim kültürün çok önemli, öne çıkan bir unsur haline geldiği için e, insanlar bunu e, bu, bunun gramerini sorgulama zorunda kaldılar. Neyse şimdi e, dolayısıyla e, bilimi bir kültür olarak ele aldığımız zaman, bir kültür olarak ele aldığımız zaman Bilimi sadece teorik bir perspektif, bir teemmül, bir evrenin saf bir temaşası olarak görsen bile artık onun dışına çıkıyorsun. O non-epistemik dediğimiz usulana çıkıyorsun. Bilimin mesela siyasetle ilişkisi nedir? Bilimin ticaretle ilişkisi nedir? Bilimin pratik zanaatlarla ilişkisi nedir? Bilim, ufasal kadın erkek rolü nedir? Burcu, hmm. Yeni yükselen Burjuva sınıfının bilimdeki e, fonksiyonu nedir? Gibi pek çok soruyu gündeme getirmek zorunda kalıyorsun. Ve çok çarpıcı sonuçlar var gerçekten. E, İlişkiyi ki, burada çok özür dilerim hocam. İlişkiyi nasıl, yani bilim-siyaset ilişkisi diyelim, bilim-din ilişkisi bir tanesini örnek olarak masaya koysak oradaki ilişki hangi anlamdaki ilişki? Mesela bak bir örnek vereyim mesela. Bacon, Francis Bacon eserlerini incelediğin zaman diyor ki ya bu bir bilimi elbette gerçekliği açıklamak için onu yakalamak için düşünüyoruz ama bu aynı zamanda diyor emperyal bir devletin aleti olmak zorundadır diyor ve bir bilim bakanlığı kurulmasını tavsiye ediyor 1600'de ya dikkat et yani o şey değil bir bakanlık kurulsun diyor hatta şöyle bir şey çıkarımı var Bilim en nihayetinde bilim adamlarının yapacağı bir iş değildir diyor. Krallığın işidir diyor. Doğrudan kraliyetin işidir. Şimdi o açıdan diyor bir bilim enstitüsü kurmamız lazım diyor. De, yani devlet araştırma enstitüsü kurulması lazım bu konuda diyor. Şimdi düşün hmm. 1600'de henüz daha yeni başlamışsın meseleler yeni yeni organize oluyor. Ne olduğu belli değil. Elbette. Ve sen e, öngörüde bulunarak bilimin... İngiliz krallığının emperyal e, amaçlarına hizmet et, etmeye dönüştürülmesini teklif ediyorsun ki 1600 e, 1700'lerden sonra sanayi devrimin hemen akabinde e, Baker'ın dediği çıkıyor. Yapıyorlar. Tabii, bunu yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu işte bilim siyaset ilişkisi derken mesela kastettiğim şeylerden biri bu olabilir. Hı -hı. Ama bu ilişki sadece böyle e, tek yönlü bir ilişki değil. Mesela e, Fransız Kralı'nın 1600, işte bu yeni Nova Scientia şeyleri e, Ayuk'a çıktığı zaman Avrupa'da, Descartes şunlar bunlar. E, Fransız Kralı'nın, e, Fransız Kralı danışmanına e, doğal olarak şunu soruyor. Ya yeni bir kavram dolaşıyor. E, bir tartışma var. Bu Nova Scientia nedir bu? E, ve bununla devletin ilişkisi ne olacak? Bak bu çok ilginç bir şey. Ee, bu mektup günümüze geldi bunu e, Margaret Jacob diye bir bilim tarihçi hanımefendi yayınladı bunu. Diyor ki... Tam Nova Santi'ye geçiyor değil mi? Tabii tabii, geç, tabii geçmez olur mu canım? Hmm. Diyor ki, e, kıralım diyor, bunun içeriği çok önemli değil diyor. Ama diyor, zeki insanları buraya yöneltirsek diyor, siyasetten uzak tutmuş, olur, onları siyasetten uzak tutmuş oluruz, siz de ülkeyi rahat rahat yönetirsiniz diyor. Bu da bu şekilde değerlendirmeye taraftarı. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Çünkü gerçekten bilim zor iş. Matematik çünkü çok sofistik hale gelmiş o dönemin şartlarında. Çok önemli kavramlar var. Bir de tabii insanı çok cezbediyor. Düşünsene gökyüzü, yeryüzü falan filan. Diyor ki biz bu zeki insanları, bu zeka istiyor gerçekten. Bu işe yönlendirelim. Biz de keyfimize bakalım. Siz devleti rahat rahat yönetin. Çünkü düşünsene yani Descartes'in siyasetçi olduğunu, Boyle'un, Nifton'un filan. Ne bu. kadar siyasetçilik yaparlar ayrı bir konu da. Kaos ee... çıkaracakları kesin. Yani belki düzen kuramazlar ama kaos evet. çıkartırlar. Yani dediğim gibi çok çeşitli açılardan bakmakta fayda var meseleye. Bu i̇şte... anlamda şey yok. Bugün vitrinleştirildiği şekliyle işte saf bilme merakı Gerçi <gülüyor> yani söylediğiniz şey tek yönlü bir ilişki zaten söz o da konusu var. değil. Bak şimdi çok güzel hatırlattın aslında. Şimdi ee, mesela işte diyelim ki bilimin işte fayda amaçlı çıkar amaçlı ona örnekler gösterebiliriz ama Royal Society mesela yani İngilizlerin bilim akademisi ee, kral bile ziyaret ettiğinde dalga geçiyor oradaki bilim adamlarıyla Ya diyor siz diyor çocuk musunuz diye böyle bir iki şey deney yapıp seyrediyorsunuz falan anlamıyor kral hiçbir fayda amaçları yok hmm. mesela yani ilk bakışta diyelim o dönemdeki madencilik işte gemicilik, değil mi? Ondan sonra ticaret meseleleri, ondan sonra askeri teknoloji, e bir sürü şey var. İngiltere'nin buna ihtiyacı yok mu? Var. Ama e, so, Real Society'deki bilim adamlarının böyle bir derdi yok. Hiçbiri yani mesela daha iyi maden nasıl getirilir? Çünkü maden çok zor bir iştir. Aşağıya iniyorsun, oksijen meselesi nasıl arayacaksın, yukarıya nasıl çıkartacaksın ki? Galilene'nin o konuda teklifleri olduğu için biliyorsun Galilene. Ürettiği bilgiyi pratiğe dönüştürme konusunda da mahirdir. Kendisi iyi para kazanıyor bu ağacılar. Satıyor onları değil mi? Tabii tabii. İşte taşımacılık konusunda falan köprü yapma. Tehlif meselesini ciddiye alayan ilk düşünür diyebiliriz hocam. Yani şimdi e, ama mesela başka bir şey söyleyeyim. Peki şeydeki, <gülüyor> Royal Society'deki bilim adamları, Newton, Robert Boyle gibi isimler bilimde ne bekliyorlar? Çok ilginç. Onlardan da bir fayda, bir beklentisi var ama bilimin teorik, evrenin teorik açıklamasının dışında Tanrı tanımazlığa karşı ancak Nova Scientia'ya işe yarayabilir. En önemli faydası bu. Tanrıyı ispat etme. Niye? Çabası. Çünkü kilise, kilise çöktü. Yeni dünya işgal edildi, coğrafi işgaller diyoruz ya. İnsanların kafası allak bullak. Her şeyden şüpheleniyor, bir sürü din çatışması var. Bir de 17. yüzyıl, 30-30 savaşları, 100-30 savaşları, inanılmaz din savaşlarının olduğu bir çağ. Yani ta hani 1543'den başlıyoruz ama 1583 Bertolome olayından bahsetmiştik. Bir haftada Fransa'da 100 bin kişi öldürüyorlar. Protestan, evet. Katolik kavgası falan. Böyle bir ortamda Nova Scientia insanların arasındaki ihtilafları giderici, ve insanlar ikna edici bir yöntem olabilir. Ve insanların tekrar Tanrı ile olan irtibatını kurabilir. Kilise tarzı olmasa bile. Mesela Royal Society'nin ilk şeyleri mensuplarının bilimden beklediği doğanın açıklanması dışında önemli fayda bu. Bak yine çok ilginç. Şimdi bununla alakalı çok güzel İngilizce çalışmalar var. İngiliz Royal Society ile yani İngiliz Bilim Akademisi ile Fransız Bilim Akademisi'ni karşılaştırma. Karşılaştırmışlar. Şimdi bir bakıma bu karşılaştırma bile son güzel örnek sonuçlar vermiş. Şimdi İngiliz e, bilim akademisini bilim adamlarını kendileri finanse ediyor. Devletten para almıyorlar. Para vermiyor devlet zaten. Ne zamana kadar biliyor musun? Amerikan iç savaşını kaybedinceye kadar. O zaman meselenin önemini anlıyorlar. Çünkü Amerikalılar çok ciddi silahlar geliştirmişler. E, İngiliz devleti. Royal Society artık tam bir entegrasyona girip orada üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürme, İngiliz devletin emperyal amaçları uğruna kullanma e, siyasetini geliştiriyor. Ama o zamana kadar böyle bir şey yok. Ha Fransa'da ise tamamen devletin kontrolünde. Devlet üretilen her bilgiyi e, kendi politik amaçlarına transfer ediyor. Şimdi ilk bakışta, e, bu makul bir şey gibi gözüküyor ama uzun vadede, Fransız e, akademisi devletten maaş aldığı için hantallaşıyor. Çünkü hmm. orada bir rekabet yok. Memurlaşıyorlar. Memurlaşıyorlar. Bir de tabii e, Fransız devletinin taleplerine göre araştırma yapmak zorunda kalıyorlar. Merak ölüyor. <gülüyor> Sen diyelim ki bu e, fincanı araştırmak istiyorsun. O sana diyor ki yok diyor şu kalemi araştır. Ben kalemi araştırmak istemiyorum. Basit bir örnek. İngiliz Bilim Akademisi ise siyasi bir otorite başlarında olmadığı için kendi meraklarının peşinden koşuyorlar. Bunun için İngiliz Bilimi çok daha hızlı gelişip daha önemli ürünler veriyor ilk dönemlerde. Yani siyasetin farklı ilişkilerini gördün değil mi burada? Çok enteresan ilişkiler var. Eyvallah. Hocam ilk aramız gelmiş. Bir araya gidip geri dönelim. Fakat sonrasında İngilizlerin başına niye şey gelmiyor onu sormak isteyeceğim. Ne gelmiyor? Devlet döndü ve finanse ediyor. Evet. Ve bir amacı var o amaçla yöneliyor. İster istemez kendi arzu ettiği başlıklar ve bağlamlar var onları talep edecek. Evet. Fransız Akademisi'nin başına gelen İngilizlerin niye başına gelmiyor da gürül gürül devam edebiliyorlar. Artık 1700'lere geldiğimizde. Bir kültür mü oluşuyor? Bilim oluşmuş artık yani. Hmm. Kendi Burada daha yeni yeni oluşuyor şeyler güzergah nereye gidecek, hangi yoldan devam edeceğiz, o konuda net bir fikir yok ki, daha 1600'lerin başındasın. Ya da 1600'lerin sonunda, evet. Eyvallah, o zaman kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Efendim yeniden merhabalar, soruların peşindeye devam ediyoruz. Kıymetli Hocam, kültürel söylem olarak yeni bilim üst başlığından girdik. Siyaset ilişkisi ama arada ben size... Ee, insanlık tarihinde bu kadar bir yüceltilmiş başka bir örneği var mıdır dedim. Siz şeyi hatırlattınız, bilgi ilk insanlardan itibaren her zaman, her zaman e, merkezde evet. ve zaman. önemliydi. Burada yeni bilgiyle beraber e, siyaset e, ya da otorite şeyi de fark ediyor o zaman, erken ya da geç. O, o bilginin sistemli hali bu. Buraya yönelmek lazım yine her zamanki bilgiyle olan ilişkimizde insanın bir fayda temin etmek e, amacıyla. Evet var ama. Evet, olumsuz hep, anlamda söylemiyorum. Tabii, yani. muyum, anladım, hep var ama. Yani, o dedik ya, bir bütün bu. Belli dönemlerde bazı öne çıkıyor. Yani şimdi diyelim ki şöyle, e, Weber'in e, modern bilimi ortaya çıkmasında protestan ahlakının, ya da kapitalizmin, daha doğrusu modern kapitalizm kapitalizmin ortaya çıkmasında e, protestan ahlakının yeri üzerine biliyorsun, evet. bir sürü tezi var ya da işte onun takipçisi diyebileceğimiz de oradan etkili Merton'un plutanizmin etkisi, değil mi? İşte şeyin e, özellikle burada tabii kapitalizm merkezli bir tarih okuması, işte Marksizmin e, yine bu kapitalist merkezli okumayı e, ekonomik ve toplumsal faktör üzerinden verilmesi, e, ya pek çok açıdan okunabiliyor mesela, görülebiliyor mesela, birbirinden bu, bunlar o, doğru olmakla birlikte. Ee, ...bilginin kendinde bir değeri de var. Bu zuhur teorisinden bahsetmiştik hatırlarsak. Evet. Yani belirli, şöyle bir iplikleri topluyorsun, ortaya bir kelim çıkıyor. Kelim bir kere ortaya çıktıktan sonra... ...ipliklerin cinsinden ifade edilemez. Şimdi bilimi oluşturan pek çok unsur olabilir. Yeni biliminde kastediyorum. Bu diyelim ki İslam dünyasında... E, ...tırnak içinde işte, yine ilmi hareketlerin oluşmasında da yine çok çeşitli unsurlar olabilir ama... ...bir kere ortaya çıktıktan sonra... ...onun unsurlarının cinsinden onu izah edemiyorsun. Hmm bu Yunan için de geçerli bu Mezopotamya'da için geçerli. Şimdi burada da öyle. Şimdi biz kapitalist sistemi analizini yapabiliriz. Ekonomik yapılar, askeri teknolojiler, şimdi ne bileyim transatlantik ticaretin yaptığı baskılar. Özellikle 1600 kaçtı? 54 müydü? bu küçük kızıl küçük buzul çağı. Dolayısıyla biliyorsun hmm. o döneme kadar Amerikan işlerine girmiyor Avrupalılar. Evet. Kürk ihtiyacı, ısınma ihtiyacı dolayısıyla Amerika'nın içlerine girip bizon avlama, bunun için şirketler kurulması, köle ticaretinin de, çünkü Kızılderililer bunu kabul etmiyorlar çalışmayı, ölüyorlar kabul etmiyorlar. Bunun için işçi ihtiyacını Afrika falan, pek çok hakikat bunların hepsi yanlış mı bunlar? Yok ama tek değişken de bunlar değil. Hasdettiğim o benim yani. Pek çok açıdan bakmak lazım meseleye. Siyaset de bu açıdan Tek bir değişken değil ama önemli. Bak şimdi ben sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi <gülüyor> bu son yapılan çalışmalar e, bilimin sembolizasyonu diye bir şey var şimdi. Böyle bir araştırma dalı gibi. Yani bilimin ortaya koyduğu teorik resimlerin e, kültürel ve politik sembolizasyonlarda nasıl kullanıldığına dair. Tabi adamlar ayrıntılarla uğraşıyor şimdi o şeyleri bitirdikleri için. Dökümü bitirmişler, çalışmışlar. Ayrıntılarla uğraşıyorlar. Mesela Batlamuş sisteminden vazgeçmeme nedenlerinden biri de sadece teorinin e, kiliseyle ya da alışkanlıkla değil, aynı zamanda politik sistemle olan irtibatı, sembolik irtibatı ama. Niye? Çünkü e, güneş bir gezegen, gezegenlerin içerisinde, güneş biliyorsun tüm tarihlerde, Ta Mısır'da Ra'nın e, değil mi temsilcisi. Krallığın temsilcisidir güneş. Evet. Şimdi Avrupa'da da krallığın temsilcisi. Ama kral nerede Avrupa'da? Merkezde değil. Gezegenlerin arasında. Niçin? E çünkü kral ve soylular birlikte yönetiyorlar o dönemde. Yani ortaça derebeylik sistemi... ...kral ve artı soylu sistemidir. Dolayısıyla bu bir alışkanlık oluşturmuş. Bu bir sembolizasyon. Hmm. Ama Kopernik'le beraber... Kral merkeze geliyor, herkes etrafında dönüyor, mutlak kraliyet rejimlerinin de Avrupa'da merkeze gelip kurulmaya başlaması da bununla alakalandırılıyor mesela. Enteresanmış bu. Tabii yani o bilim simbolizasyonu okumaları çok ilginç. Şimdi mesela ha bunu da şeye bağlıyorlar, bak burası da önemli. Her zaman şöyle bir kabul var, ta bu Mezopotamya'dan beri gelen bir kabul. Evet. Dua'nın düzeniyle toplumun düzeni arasında irtibat kurmak. İşte daha Asurbanipal'in, hani çok eski ama Asurbanipal'in, Asur, Asur kralının meşhur cümlesi var ya. Hikmet, gökyüzü ile yer arasındaki alametleri irtibatları kurmak ve alametleri okumaktır diyor ya. Evet. Bunun gibi. Şimdi e, dua Tanrı'nın düzeni, bir oraya bir kurallık, işte yasalılık vazetmiş. Orada bir işte periyotlar var, tekrarlar var. Bir değil düzen mi? var. Düzen var. Sıkı bir düzen. Şimdi bu düzenin de topluma yansıması lazım. Hmm. Toplumu da bu düzene göre kurman gerekiyor. Dolayısıyla bu bilimsel simbolizasyon da bununla alakalı. Hmm. Anlıyor muyum? Şimdi bunları da dikkate almak gerekiyor. <gülüyor> Eğer e, siz doğal düzeni değiştirdiğiniz zaman toplumsal düzeni de değiştireceksiniz. Hedeflenen o olacağı için. Tabii yani sen zamanında kral ve soyulları bir bütün olarak düşünüyordu. Şimdi kral onlardan ayrıldığın özel bir yere yerleştirdin. Niye? Çünkü doğal düzen öyle. O zaman Tanrı'nın düzeni öyle ise, düzeni düzeninde, toplum düzeninde ona öyle. göre uyarlanmalı. Kral merkezde olmalı. Derebeyliğin de yıkılmasıyla çok alakalı bu tabii. Ateşli silahlar, derebeylikler yıkılıyor. Merkezi krallıklar kuruluyor. Kur'an'da İngiliz, şey, Fransızların başarısı merkezi devlet olması bakımından. Dolayısıyla e, Kopernik sisteminin e, kabul edilip ...batlam sisteminin tasfiye edilmesindeki sıkıntı, gerginlik biraz da bununla alakalı olduğu, bu sembolizasyonla alakalı olduğu hmm. söyleniyor. Bu mesela. enteresan bir şey okuma. Bu bir yerde kesiliyor ama artık. <gülüyor> Şöyle bak, şimdi Galile'nin, tabii çok iyi atılamıyorum konuda taze değil ama Satürn'ün ya da Jüpiter'in <gülüyor> uydularını... Jüpiter'in. Olabilir. Ke keş e yani anlattığım anlattığım, diyor da anlattığım konuyla alakalı olarak söylüyorum. Şimdi onun hamisi var bir tane. Bu hamilik meselesi de bilimin kültürel yapısı için çok önemlidir. Hamiye ihtiyaç var. Bizdeki şair patron gibi. Şair patron değil canım. Yani bilimsel bilgi pahalı bir şey ya. Yani o dönemde de pahalı. E, kitap lazım, basacaksın, kağıt lazım, mürekkep lazım. Bu cihazlar vesaire. lazım, cihaz lazım, yine aletler yapacaksın. Yani ucuz şeyler değil ki bunlar. Onun için hamili çok önemli o dönemdeki çatışmalar içerisinde hamilerin olması politik anlamda, ekonomik anlamda işlerinin yürümesini sağlıyor. Şimdi son yapılan araştırmalarda Galile'nin uydulardan birini eserinde yazmadığını gösteriyor. Keşfetti <gülüyor> yani. Niye? Çünkü hamisinin tam ayrıntılarını hatırlamıyorum. Dört oğlu var. İşte Jüpiter ve artı dört oğlu. Bak bu senin e, yeryüzündeki hakimiyetini sembolize ediyor diyor. Oradan paraları götürüyor tabii. Kendisi. Hamisi bunu istiyor değil yani. Ama o dönemin şartlarında bu böyle işte yani. yani düşünün siz gezegen uydularını keşfediyorsunuz. Beş tane var. Ama adamın dört oğlu var. Yapacak bir şey yok yani. Dolayısıyla onu bak sen Jüpiter'sin. Dört oğlunda senin uydun. Falan. <gülüyor> ee, bu bilimsel sembolizasyon bu açıdan çok önemli yani. Bu en neticede bunlar evet. insan. Bak sana çok daha çarpıcı bir şey anlatayım. 1628'de Bilim harbi biliyorsun bu kan dolaşımı evet. çalışmasını yapıyor. Onun kalp ve kan dolaşımı üzerine 1628'de yayınladığı bir eseri var ve bunu birinci Charles'a e, evet. şey yapıyor itafe ediyor e, ve yani şimdi burada kalp merkezde kan ikinci il çünkü kalp e, kral, hmm. tamam mı? Kan onun hizmetkarı ama 1649'da ee, ...iç da Charles idam ediliyor. Adamı öldürüyorlar. <gülüyor> ee, kitabın yeni edisyonunu... ...hazırlıyor şey... ...Harvey. Kan merkezde... ...kalp ikinci il. Çünkü monarşi... ...bitmiş şeye geçilmiş. Hikaye değişti. E tabii yani artık o... Aynen. ...bugünkü İngiliz yönetim sistemine... ...geçildi. Bu kanı merkeze alıyor diyor ki e, kalp kanın hizmetkarıdır. Dost esas olan kandır. Yani toplumdur. Halktır. Ya bu neticede bir anlatım kitabı tabii ya. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o dönemde de Thomas Hobbes var Arkadaşı onun zaten William Harvey'in. Toplum sözleşmesi falan falan. Burada kalbi yok etmiyor. Kalp var ama ok öncelik onun okumasını... öncelik kanda. Hmm. Kalpte değil artık yani. Çünkü monarşi bitmiş, i̇şte bugün meşruti idare e, kuruluyor. Hatta şöyle bir iddiası var ki, bu bilimsel olarak doğru olmamasına mı yazıyor? E, kalp öldükten sonra, kan bir süre daha köpürerek de olsa hayatını de sürdürür. Vay vay vay. Şimdi niye? Çünkü öyle görmek istiyor. Anlatabiliyor muyum meseleyi? E, Siyaset ilişkisi, kirli bir ilişki... E... Kirli bir ilişkisi değil. Bak burada Harvey bunu oturup kasti yapmıyor olabilir. Bir bağlamda yaşıyorsunuz siz. Hmm. Bir bütün içinde yaşıyorsunuz. O bütün içerisindeki olgu olaylar, süreçte seni yönlendiriyor bir yere. Sen bunun farkında bile olmayabiliyorsun. İlla burada bir kasıt aramaya gerek yok. Pek çok böyle okuma var. Bunlar da bilimsel sembolizasyon okumaları. Biz ilk okuduğumuzda Harvey'in eserini hem 1628 1649 versiyonunu, bunu fark edemeyebiliriz. Hatta burada şey bile diyebilirsin, e, bilimsel araştırmalar gelişti, yeni. adam fikriyatını değiştirdi. E, yeni e, eklemeler yaparak, işte on, daha önce bu 1628'deki yayında e, kalp ağırlıklı değil aslında. Adamın kafasındaki yapı da ona göre şekilleniyor. Gibi de dönemin en büyük siyaset bilimcisi ya da siyaset felsefisi adamın arkadaşı. Büyük ihtimalle bunları da konuşuyorlardır. Kayıtlı değil belki bu meseleyi bile orada müzakir ediyorlardır. Bir analoji yapıp Harve şöyle demiş olabilir. Ya işte kalp kraldır, kan halktır. Hmm. Biz önceden Meşrut İdare'de kalp merkezi aldık. Şimdi e, şeyde, Monarşi'de Meşrut İdare'de de kanı merkezi böyle bir okuma yapabilir miyiz diye sormuş bile olabilir. Harve'in ki tabii gene gibi yere kadar anlaşılabilir. Ama şey uyduyu gizlemek o biraz sert olmuş doğrusu. Ya değil, Einstein gizlemiyor mu bazı sonuçları canım? Sonuçlarından korktuğu için. Bunlar, bunlar pek çok örnekleri var. Ya merak etme sen yani. Hmm. Bu mesele e, tam bir doğallık kazanıncaya kadar bu tür şeyler hep olmuş. Çirki var farklı şekilde oluyor. Hmm. E, o açıdan siyaset dediğimiz hadise basit anlamıyla bir e, e, normatif bir ilişki yukarıdan aşağıya şunu yap bunu yap meselesi değil. Sen bir toplum içerisinde yaşıyorsun. O toplumda e, nedir siyaset var, rejimler var, elitler var. E, işte belirli ekonomik e, politik yapılar var. Sen de fikriyatını düşün ister istemez. Kim bilir ileride bizde. Şu adam onun içinde yaşadığı için bunun farkında değil belki de. Hmm. Ama biz bugünden bakıp diyoruz ki aa bak falan diyoruz. Şu anda bizim ürettiğimiz pek çok düşünceyi İnsanlar, Aa bak e, Yusuf genç bu düşünce yönetirken Türkiye'deki sosyoekonomik politik yapıyı da dikkate alarak işte şöyle şöyle şöyle hani etkisinde kalmış, farkında bile değildir belki gibi yazabilir. Hmm. Yani düşünürlerin, filozofların, bilim adamlarının, e, o dönemden henüz daha bu e, saf bir yönteme dayalı bilim yok. Felsefeyle iç içe hala doğa felsefesiyle. E, şimdi bak Bacon, e, başka bir şey. Bununla alakalı olarak diyor ki belki Ya diyor bu <gülüyor> hakikat meselesi ki bilgiyle alakalı hakikat yani epistemik anlamda hakikat bir yönteme dayanıyor. Bu yöntem neticede bilim adamlarının bir üretimi olabilir. Belirli bir sınıfın epistemik cemaatin diyelim. bilen insanların üretimi olabilir ama bunun diyor kamu yararına aktarımı ve vatandaşların ikna edilmesi. Bak ikna kelimesini kullanıyor. Tabii hmm. İngilizcesini, latincesini. ikna edilmesi bilim adamlarının ya da epistemik cemaatin işi değil. Siyasetin. Siyasetin işi diyor. Devlet, yeni üretilen bilgiyi kamusallaştırmak, toplumsallaştırmak için ilzami ve cebri yöntemlere başvurmak zorunda. Hmm. İşte eğitim de yaygın eğitim. Örgün eğitimde bununla alakalı Sorunlu Çünkü eğitim. klasik geleneklerde evet eğitim yine var. Tamir biri var. <gülüyor> Ama <gülüyor> icbari değil. Ee, ta talip olanlara, isteyenlere açık. Ee, elbette her kültür kendi gelenek yöneliklerini aktarmak ister. Tıpkı anne babanın kendi alışkanlıklarını çocuklarına aktarması gibi. Ama böyle büyük bir devlet teşkilatı şeklinde bir eğitim yok. Modern dönemde eğitimin bu kadar örgün olması sadece şeye, işte buraya kadar gidiyor. Ee, üretilen yeni bilginin toplumsallaştırılması, kamusallaştırılması. Hmm. En azından itirazla karşılaşmaması yani Sadece olumsuz anlamda bakma olaya. Her vatandaş bu bilimsel bilgiden bir şekilde faydalansın. Yani kamu yararı diyebileceğimiz bir politik perspektif de var burada. Yani i̇lla işin negatif tarafına bakmamak lazım. Hmm. Bilmiyorum anlatabildim mi? Tabii tabii. Mesela tarım çok tarımdaki teknik aletler ya da yöntemler en açıklayıcı kısmı. Tabii. Daha yüksek verim elde edecek bir sonuç. Tabii tabii o 1830'lardan sonra yalnız. Özellikle lavazer kimyası kurulduktan sonra hmm. e, boyama teknolojileriyle, ilaç teknolojileri iç içe geçiyor bir derim. İlaçlar üretiliyor. Bu boyama teknoloji çok önemlidir ha. Boyama? Da, tabii tabii. Boya sanayi Modern e, kimyanın ilaç teknolojisinin üremesinde ortaya çıkması son derece önemlidir. Bununla alakalı birka güzel birkaç kitap var. Türkçe'ye çevirmediler maalesef onlar. <gülüyor> İngilizce'de. E, özellikle e, Fransız boya sanayi çok güçlü bu konuda. Çünkü Türkiye'den almışlar. E, Türkiye'deki Ermeni Rum ustaları getiriyorlar şeye. Paris'e. Boya bildiğimiz boya. Bildiğimiz boya. O, tabi İngilizler bu Fransızların sistemini çökertmek için bayağı politik manevralar yapıyor. Çünkü İngiltere'de e, seri üretime geçildiği zaman e, İngiliz boyası, Fransız boyasıyla piyasalara yarışamıyor. Bu Şeye benziyor yani. Hint kumaşıyla hmm. yarışamadığı için Hintli ustaların ellerini kesiyor İngilizler. Aynen. Yapmasınlar kumaş diye. E tabi kapitalizm böyle bir şey ya. Ben üreteceğim, satacağım. Beni engelleyen bir ezer şey geçerim yani. Bugün de öyle. Bugün bunu çok daha ince tekniklerle yapıyorlar. İnsanların itibarsılaştırması, ürünlerin itibarsılaştırması da bununla alakalı. Evet. Etkinlik alanı arttığı zaman bir insanın, başkasının etkinlik alanını sınırlamaya başladığında, ya, eğer... Yapabilme kudreti de varsa... Eğer eğer yeni yapmalarla, yani kendi kalitesini artırarak onu engelleyemiyorsa, onun yaptıkları itibarsılaştıracak. İtibarsızlaştırma kapitalizmin doğal bir sonucudur. Doğal bir sonucudur. Her aşağıda ahlaki, siyasi, <gülüyor> efendim, toplumsal neyse. Çünkü ben bir şey üretiyorum. Bu üretimin sürekli olabilmesi onun satması lazım. Bu bir fikir de olabilir. Tabii fikir de olabilir. <gülüyor> bir dini bir düşünce de olabilir. Siyasi bir perspektif de olabilir. Felsefi bir yaklaşım da olabilir. <gülüyor> Sen eğer toplumdaki etkin artıyor, onun aleyhine artıyorsa seni yeni fikirle senin fikrini alt edemiyorsa senin fikrini itibarsızlaştırarak, seni bizatihi itibarsızlaştırarak kendi, kendi iktidar alanını korumaya çalışıyor. Bugün Türkiye'de özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleşen pek çok olayın zemininde de bu kapitalist ahlaksızlık yatar. Hmm. Tam, yani, tam yakın zamanda, yakın zaman dün zannediyorum bir örneği söz konusu mesela, oldu. Bireysel örnekler çok ee, önemli değil. Bu Dünya Kufası'nda e, Arapların geleneksel dansı. <gülüyor> Gördüğünüzü bilmiyorum. O kılıç... Onun kültürü ya. Onu aşağılayan bir e, azınlık e, mensubu bir vatandaşla şeydi. O şöyle güçlüye öykünen insanların güçlü karşısında yaşadıklığı psikolojik ezikliği kendilerinden altta gördükleri kültüre karşı aşağılayarak dengeleme işidir o. Hmm. Çünkü o insanlar <gülüyor> Amerika'ya gittiğinde aşağılık psikolojiklerinde giriyorlar Ben oralarda yaşadım biliyorum yani akademisyenlerle uluslararası toplantılardaki psikolojisini de çok iyi bilirim. Evet. Yani siyaset meselesi e, öyle çok basit bir mesele değil. E, anlat, anlat, dolayısıyla e, Beykın'ın dediği e, son derece önemli burada. E, dediğim, bu son olumsuz bir şey değil yalnız bak sadece olumsuz bakma bu olaya. Üretilen bilgiden tüm kamusal e, tüm kamunun faydalanmasını da sağlaması lazım devletin. İşte o devletin bilimsel bilgiyi, toplumsallaştırma süreçleri, işte okullar, hastaneler açmak falan dikkat edersen hep bununla alakalı. Yeni bilginin kurumsallaşma süreci. Hmm. Önce bunlar akademiler açılıyor. Üniversiteler çok geçtir 1800'e kadar kilisenin kontrolünde. çok Mesela müzeler açılıyor bak. Şimdi müzede kültürle, bilimin kültürüyle alakalı bir şey. Ne yapıyorsun orada? Yeni tespit edilen bitkileri, hayvanları falan ya da arkeolojik müzeler o bilgiyi paylaşıyorsun halkla. Değil hmm. mi? İşte tuhaflık odaları diye bir sistem gelişiyor. Böyle garip garip şeyler halka onu izlettiriyorsun. Hmm. Burada amaç sadece e, o bilgiyi sahnelemek değil <gülüyor> toplumun ondan haberdar olmasını. Sağlamak. Tuhaflı Bu badalar. bir tarafıyla tabii tahkim ediyor, zenginleştiriyor, büyütüyor, ilgisini artırıyor. Dedik ya, hiç hiç şey botanik bahçeleri açıyorsun. Yani dünyanın masrafı var. Afrika'dan bitki getiriyorsun. Amerika'dan bitki getiriyorsun. Yeni kıtalardan bitki getiriyorsun. Çalıyorsun. Bunları de, çalıyorsun. Bunları e, bulunduğun halka gösteriyorsun. Hmm. Hem bilgiyi tahkim ediyorsun. Yeni bilgiyi tahkim ediyorsun. Hem de paylaşıyorsun bunu. Yani hayvanat bahçelerini düşün. Değil mi? İnsanlar... O e, hayvanları gördüğü zaman e, sadece e, oradaki yeni hayvanları tasavvurunu elde etme, zihinlerindeki resmini oluşturma anlamında değil, yeni bilginin gücünü de görmüş oluyorlar. Evet. Çünkü somut yapılar insanı çok iyi çarpar. Bak sana burada konuştuk onu hatırlarsan Galilei'den bahsederken Galile teleskopu benim hissetmek için ne diyordu? Somut bir örnek. Türklerin Türk ordusunun gelişini erkenden haber vereceğim size diyordu. İşte benim bilimi kullanırsanız daha sağlam köprü yaparsınız. İşte madencilik daha şöyle olur, böyle olur. Hı hı. Somut veriler çok önemlidir. Yani ben size bir saat bir şeyi anlatırım. Ama onu bir alet edevatla onu resmedip göstersem, senin onun mekanizmasını anlaman gerekmiyor. Evet. O sende bir resim olarak var. Aa, bu, o gücü zihninde resim olarak temsil eder o. Ya da senin şu işine yarayacak. Tabii. Dolayısıyla bilimin resmedilmesi bilimin somutlanması hmm. ki teknoloji bunun zirvesidir ve teknoloji bilime öyle bir yeni bilime öyle bir moral zemin kazandıracak ki hiç kimse itiraz edemeyecek. Çünkü bir bir, bir bakımda da bir bakımda da senin meseleleri daha rahat eee yürütmeni daha rahat yaşamanı daha doğrusu. Konfor. Kon, e, tabii konforunu artıracak. Bu bir şeyden bağımsız bilmiyorum bir ara parantez e, bu da insan olduğunu zannediyorum e, makus talihi mi demek lazım hocam? Yani 2 Dünya Savaşı'nın net örnekliğinde olan e, o savaş yüz milyon e, insanın e, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan o savaş bizim bugün e, yaşadığımız konforun önemli bir kısmını doğurdu. O sayede. insan insanoğlunun biraz serüveni böyle. Burada da geriye gittiğimiz zaman bu bilim e, de böyle bir şey. Yusuf öyle bakarsan Bizim bugün mimari, büyük eserler dediğimiz insanların işte, mim, e, büyük eser dediğimiz bu yapıların ortaya çıkmasında kaç insanın ahı ve çığlığı var acaba? Gözyaşı var, emek. Daha emek yani, emek kaç verilmiş emek sıkıntı değil de hmm. Piramitlerle övünüyorsun değil mi? Bulgarlığın büyük eserleri. Dünyanın kaç milyon herkes. köle çalıştı acaba? Nasıl beslendiler? Bizim için de aynı şey söylenebiliriz. Bu büyük camiler hanlar, hamamlar mesela. Ne az olabilir, çok olabilir fark etmez. Yani o mantıkla baktığında ooo. Bu yani mantıkla şöyle bile bakabilirsin. Ordu savaşıyorsa rahat yaşıyorsun. Bu bir iş bölümü olarak da görülebilir yani. Hmm. Bunu tabi bir yerden zemmetmek için söylemiyorum ama Yok, hani insan onun makus talihi gibi evet. e, bir Ama toplumsalın bir parçası değil mi yani? Kültür işte bu. Kültür tek başına parça olarak görülmüyor neticede. Evet. Yeni gelişmeler için yeni savaşları çağıracak bir hastalıklı akıl siyaset etme makamına gelmediği sürece dünyada sanki bir tehlikesi yok gibi. Zor durum. Ya şimdi savaşlar zannedildiği gibi zevk için yapılan şeyler değil çoğunlukla. Yaşamı idame ettirmek için Ekonomik kaygılarla yapılan şeyler çoğunlukla. Hatta kadın için yapılır savaşların çoğu. Özellikle bozkır coğrafyalarında kadın çok çabuk ölen bir varlık. Ee, özellikle doğum esnasında o dönemde tıp yok gelişmemiş ki. Mikrop bilinmiyor. En hassas olduğu dönemde doğum esnasında kadınlar çok çabuk ölüyorlar. Ölüm oranları yüksek. Tabii, çocuk o için o savaşlar büyük oranda karşı kabilenin erkeklerini öldürüp kadınlara ev koymak olarak da cereyan ediyor. Yani onun altında yatan ihtiyaç çiğine de bakma. Zevk için öldürenler de var. Vandalizm diye bir şey var değil mi? Vandallar. Evet. Bu kabile ya, kavim yani. Bu tür şeyler de var. Bir de şöyle düşün şimdi. Ee, sen yolda giderken... ...bir Kara Fatma gördüğünde... Ya bir, ...bir böcek gördüğünde diyelim eziyorsun onu. Senin için bir anlam ifade etmiyor değil mi? Ya da o sana zarar vereceğini düşünerek. Şimdi o dönemde büyük ölçekli insan anlayışı olmadığından onu zaten şey olarak görüyor. Bana zarar verecek. E, tabii. Yani hmm. bu e, dinlerin burada çok büyük bir olumlu rolü var. Ümmet fikri ve sonra da imparatorlukları gibi bu, bu dinler kuruyor bu imparatorlukları. İnsanların büyük ölçekte bir arada yaşanabilirliğini mümkün kuruyor. Şehir devletinden kurtulup hmm. çünkü şehir devletlerinin Dikkat edersen isimleri de Tanrı isimleridir. Ve bir şehir devleti, diğer şehir devletiyle savaştığında kazanan aslında ya da kaybeden Tanrılardır. Evet. Şimdi imparator, dinler ve bunların e, zemininde kurulan imparatorluklar bunun tek istisnası İslam'dır. İslam bir imparatorluğun dini olarak gelmedi. Bir imparatorluk üretti. Zerdüstük mesela bir imparatorluğa geldi. Orada ortaya çıktı. İslam entesan bahçeler. Şimdi niye ise? Hristiyanlık. Hristiyanlık. E, Roma'ya geldi cem. Koca bir papane ya, taçsız kral ya. Bu anlamda. Tabi tabi. Hmm. İslam kendi imparatorluğunu üretti. Kendisi de orada etti. Evet. Evet. Şimdi e, imparatorluklar ve ümmet fikri, e, mesela bu situa düşüncesi vardı biliyorsun. İkisi Sitiaci'nin kuluğu ya, sonra imparatorluk, Roma imparatorluğunun resmi din anne, yani Roma imparatoru var Sitiaci meseleyi imparatorluk üzerinden, imparatorluk fikri üzerinden nasıl yürütüyorlar? Ya da Farah abinin İslam imparatorluğu diyebileceğimiz o yapı içerisinde siyaseti nasıl ele aldığını filan incelediği zaman insanların büyük ölçüde farklı yapılara sahip insanları bir arada getirip insanlık kavramını genişletme açısından son derece önemlidir bu süreç. Eyvallah. Bu tabii hiç bakılmayan bir yer. Hele içinde yaşadığımız bugünlerde hiç bakılmayan bir şey. Şimdi bu bak mesela bu enteresan... tekrar milletlere bölündük, değil mi? Modern dönem milletler ulus-devletlere bölündük. Şimdi bu ulus devletleri aşmaya çalışıyoruz. Evet. Avrupa Birliği kuruyorsun. Kendi içine birlikler kurmaya çalışıyor insan. Tabi tabi. Yani daha üst birlikler kurabilir mi? Belki ileride tek bir politik organizasyon denili bununla alakalı klasik geleneklerde tahayyüller var. Yani öyle bir zaman gelecek ki tek bir devlet olacak, tek bir yönetim olacak filan. Bu bazen bir imparatorluğun emperyal amaçlarıyla alakalı, alakalı. O bazen entelektüellerin ne diyelim ee, tahayyülleriyle alakalı. Osmanlı'nın şeyi buydu hocam fikri. Romanın da buydu. Alamde bir Allah. Cengiz'in de buydu. Diyor, doğru. Yani başta evet. kolay iş değil, insanlık tarihi acılarla dolu. Evet. Yani ee, şeyden geldik buraya. Bu bilginin modern ya da Nova Scientia'nın kamusallaşması, toplumsallaşması, Görünmesi. yaygınlaşması. Tabi bu kendi ekonomik sınıfını da üretti. Burjuva sınıfı da bu yeni bilginin toplumsallaşmasında çok e, önemli bir rol oynadı. Kadın meselesini belki, üçüncü şeyde onu konuşalım biraz. Destek anlamında mı önemli anlamda, bir rol. tabii Olumlu anlamda. Çünkü kendi ticaretini bu bilginin gücünden istifade ederek hmm. artırdı. İşte diyelim ki transatlantik ticaret, madencilik, gemicilik, ulaşım teknolojileri, zanaatin çeşitli aşamaları, Aynen. ticaretin her noktası, askeri teknolojiler filan falan Tüm bunları daha Kısa süreli daha güvenli efendim daha hızlı e, üretmek ve aktarmak işini üstlendiği için e, burjuvanın da işine geldi bu hmm. e, o açıdan da önemli e, yani yeni bilgi kendi toplumsal sınıfını da bir süre sonra üretiyor onu üretince zaten sırtı yere gelmeyecek bir e, güç elde etmiş oluyor yere geliyor tabi tabi ya o bir süre sonra zaten bak bunun e, işte Kafe House'lar oluşuyor mesela. Modern bilginin, yeni bilginin toplumsal o, e, halka kadar inmesi popüler kitap yok diyelim adında. Kafe hmm. House'lar mesela çok ilginçtir. İngiltere'de çıkıyor bunlar önce. Ne yapıyorlar biliyor musun? Oraya girdiğinde bir kere rütben, efendim, e, politik rütben, ekonomik gücün falan hiç önemli değil. Giriyorsun bilimsel yeni bilimsel gelişmeler üzerine muhabbet ediyorsunuz. Tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz mesela. Herkes eşit bir. Eşit. Aristoteles'te. Hepsi. Ya da işte dergiler çıkarmaya başlanıyor. Önce Royal Society gibi akademiler, İtalyan, Fransa, İngiltere, Almanya falan büyük önce büyük şeyler. Bu dergiler mesela yeni bilginin işte aktarımını sağlıyor. İngiltere'de üretilen bilgi ...o dergiler aracılığıyla diğer ülkelere ulaşıyor. Yeni dünyanın kapısı da... ...bir anlamıyla orada açılıyor. Tabii bilginin dolaşımı çok önemlidir. Hmm. Bu ayrı bir disiplindir bilim tarihi çalışmalarında. Kısmen değinmiştik... Evet. ...şeyi konuşurken... ...İslam dünyasında. Tabii İslam dünyasında öyle. Bilginin dolaşımının hızının artması... ...hızın artması, kitabın ulaşım hızı. ...yani mesela bu dönemde böyle... ...şeyler çıkıyor, insanlar çıkıyor... Mercen diye bir adam var mesela Fransız. Bir nevi posta teşkilatı gibi adam. Tüm bilim adamları ona yazıyor. O diğerlerine ulaştırıyor işte. Descartes'la işte, Leibniz'le, eee Kepler'le şunla bunu büyük bir yazışma ağının merkezinde yer alıyor. E, bilim adamlarının birbirleriyle olan iletişimlerini sağlıyor. E, yavaş yavaş zaten toplantılar başlayacak. E, konaklarda, özellikle burjuva konaklarında Edebiyat, sanat, bilim toplantıları yapılmaya başlanacak. Yani o top, bilginin toplumsallaşması, kamusallaşması e, bugün işte sen televizyondan izliyorsun, internetten yani yok yok ki yani evet. her kitabı indiriyorsun. O dönemin şartlarında da böyleydi bu. E, şeyde ki Paris e, gecelerinde sadece edebiyat, sanat değil, ayrıca bilim meclisleri de mahfil oluşuyor. mahfil. Tabii, ma çeşitli dinler. mahfiller oluşuyor. Hmm. <gülüyor> bu bilginin e, hızlı bir şekilde aşağı inmesini ve e, toplumsallaşmasını sağlıyor. Son e, dönüş önemli. Hocam yine bir virgül e, atacağız. Noktalı virgül. Noktalı virgül. Evet. E, kısa bir ara. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet. Yeniden merhabalar. Son bölümle artık son soruların peşindeyiz. E, hocam geçtiğimiz iki bölümümüzde e, bu kültürel söylem olarak yeni bilim etrafında konuştuk. Yeni bilim e, haliyle Geçen haftaki programımızın konusu oydu. Yeni bir e, insan da, e, insan yorumunu, tanımını da doğurmuştu. Burada da artık kadın... E, Bu insan tanımışını, kadın yeri ne? E, değil mi? Da denebilir, evet. evet. Biraz şey hocam, Türkiye'de kadın meselesini neresinden konuşulursa konuş. Türkiye'de değil, tüm dünyada çok fazla e, tartışmaya açık bir yeri var. Aslında evet. belki buradan başlayalım. Ee... Erkek de erkeğin de tartışmaya çok geri var canım. Yani erkek de tartışıyor, Cinsiyet tartışıyor artık. Yani kadın erkek... Cinsiyetin varlığı. Tabii tabii. Yani kadın erkek bitti artık. Sen nerede? Hangi çağda yaşıyorsun? Onlar açtı millet. Hmm. Şu an cinsiyetsizlik üzerinden e, tartışıyorlar meseleyi. Neyse bu uzun bir hikaye de. Şimdi orada birkaç nokta söyleyeceğim. Bir tanesi şu. E, bu meseleleri ünleme <gülüyor> getiren genel kadınla alakalı gene sorunlar, feminist problemler, tartışmalar ayrı da bilim tarihi, düşünce tarihi açısından kadın meselesi bu feminist hareketle alakalı insanlık tarihinde özge bilgi merkezli bakıldığında kadının rolü nedir, yeri nedir şeklinde feminist teorisyenler, tarihçiler ciddi çalışmalar yapmaya başladılar. Ama şunu söyleyeyim bu Kadın meselesini sadece değer yargıları üzerinden almak doğru değil. Şartlarla çok alakalı bu. Yani çok basit bir örnek vereyim sana. Şimdi savaş erkeği öne çıkarttı tarihte. Ondan önce kadınların rolü farklıydı. Ee, savaş çok ağır silahlarla yapıldığı için fiziksel güç gerektirdiğinden uzun mesafe filan gibi. Ee, ve biliyorsun uzun seferler kadınlar gitmiyorlar. Yani Moğol ordusunu düşün. Değil Tamamen mi? fiziksel bir mesela e... Makadan ordusu İskender büyük İskender'e düşün. Tabii yani tahammül etmek gerekiyor. E, ve bu ister istemez kendi ilişkilerini üretiyor bu yapılar. Ya bu illa bir de, kadın şöyle olduğundan dolayı falan falan değil yani belli bir değer yargısı vaz edilip de o uygulanmıyor. Sosyoekonomik politik bir sürü şeyi işin içine koyuyorsun. Bu daha sonra bir değere dönüşüyor. Ben ben sana, sana bir şey söyleyeyim. Değil, dünya'da bir değişim oldu. Eski sisteme dönüldü. Pek çok şey yine ona göre organize olacak. Mecburen. E tabii. Yaşamak için başka çağrı yok. Çünkü bizim en önemli şeyimiz yaşamak. Hayatı idame ettireceğiz. Hayatı idame ettirebilmek için bu tür yapıda ona göre şekillenecek. Hmm. Nasıl olursa olsun. E tabii diyelim ki savaş teknolojisi değişti. Güneşte de büyük bir fırtına oldu. Bizim bütün e, dijital sistemlerimiz çöktü. Hı? Tekrar e, kaba gücün, gerçi artık öyle bir erkeğe de kalmadı da. <Gülüyor> kaba gücü evet. yani o da ayrı bir konu. Yani demek istediğim şu. Burada hocam sanki şöyle o şey... resimde gördüğümüz her şey değer alakalı değil, şartlarla da alakalı. Sahne şartlarıyla da alakalı. Bu sahne şartları belirli bir durumu üretiyor. Sonra bu durumu değere dönüştürüyoruz. Sanki e, böyle olması gerekiyormuş gibi bakıyoruz. Bununla alakalı değil İlestilide bahsediyor. buradan yapılıyor. Evet. Batı özelinde belki hani konuşulabilir. Şöyle o feminist teorilerden bir kısmı da tamam ölmeyi ve öldürmeyi göze aldığı için erkek savaşta öne çıkıyor. Fakat Kim için o... öldüreceğim? çocuğu için eşiği için. Evet öldürüyor. o fiziksel kuvvet geri döndüğünde kadına e, ne tür bir zulüm unsuru aracına dönüşüyor? Orada niye kendini kontrol edemiyor meselesinden çıkıyor ya. İslam dünyasında böyle miydi bilmiyorum. Her ee... kültürün kendine göre farklı unsurları var Diyelim ki siz Bozkır'da kadın da savaşçı. Şartlar onu gerektiriyor. Sürekli hareket halindesin. Sen de ok kullanman lazım, kılıç kullanman lazım. Ha, Belli bir yere lazım. kadar tabii. Hı. Ama şehir kültüründe bu iş daha farklı bir rol alıyor. Savaş çık ortaya çıktığı zaman çok güçlü e, a, a, araçlar kullandığından, o da güç istediğinden daha sonra fetihler ortamı or oluştuğundan da Uzun mesafe gerektiği filan falan. Yani hmm. sadece savaşla da alakalı diyeceğim, Üretim teknikleriyle alakalı. Yani çok güçlü, yani bedeni güç gerektiren yapılarda erkek öne çıkıyor. <gülüyor> e, e, e, kısaca şu. Bir resmi incelerken o resimde olup biten her şey değer yargılarından neşet etmiyor. Ekonomik, politik filan falan ilişkilerden de neşet ediyor. O sahnenin şartlarından, maddi şartlarından da kaynaklanıyor. Bir süre sonra onların elbette bir değere dönüşüyor. İnsanlar o elde ettikleri pozisyonları korumak için onu değer yargıların üzerinden ifadelendiriyorlar. Buna hmm. çok dikkat etmek lazım. Onu demek istiyorum. Tamam. Şimdi e, meseleye dönersek... E, şey sorayım <gülüyor> meseleye döndüğümüz yer. <gülüyor> <olacağım>. Yeni bilim <gülüyor> neden kadının yeriyle ilgili bir sayfa açıyor? Yeni bilim açmıyor. Feminist okuma açıyor. Sonrasında mı? E, tabii bir tarih yazımı bu. Tarih yazımı bu yani. Hmm feminist tarih okuma yazımından çıkan bir şey. E, fena değil. Çünkü o dönemde dikkatimizi arttırıyor. En azından niçin kadın Nova Scientia'da merkezde değil ya da öne çıkmıyor ya da belli bir aşamadan sonra çıkıyorsa bunun nedeni ne gibi konularda e, cevaplar bulmamızı sağlıyor. Bu Hı. neticede bir metodoloji. Yani buradaki feminizmi bir ideoloji değil de bir metodoloji olarak da alabilirsin. Demek istiyorum. Şimdi e, hatırlarsan dedik ki e, bu dönemde Tanrı doğanın yaratıcısı ve ona bir düzen koymuş ve insanlar da bu düzeni kurdukları topluma e, taklit ederek aktararak onu doğal düzenin bir devamı gibi kurmak istiyorlar. i̇stiyorlar. Bu hep e, o şekilde görülmüş ve burada e, yeni bilimin şeyniydi temel e, yapısı ya da yeni bilimin evren anlayışıydı artık vitalist yani canlıcı bir evren yok. Holistik, bütüncül bir evren yok. Canlı bir evren yok artık. Mekanik bir evren var. Değil mi? Evet. Şimdi Dolayısıyla toplumu da buna göre organize etmek lazım. Tabi basitleştirerek konuşuyorum. E, toplumu da böyle me mekanik e, nedir o? Bir makine değer mi? şey nedir? Özellik. Her unsurun yeri belli. Ve her unsur arasındaki ilişki son derece tanımlanmış. Evet. Matematiksel bir yapı yani. Mekanik bir evren var. Matematik bir Dili var bu yapının, evet. değil mi? Ve empirik. Şimdi dolayısıyla düzen buysa, yani Tanrı'nın hmm. yarattığı doğal düzen buysa, topluma da bunun aktarılması gerekiyor. İyi Top, olan mı? Toplumda evet. bunun devamı olacak. Yani e, belli bir düzen, belli bir kurallık. Çünkü doğa yasası kavramını üretmişsin sen. Evet. O burada da işte dikkat et, hukuk tartışmaları, e, anayasalar falan, falan böyle ortaya çıkıyor. Madem doğada bir hukuk var, doğanın bir hukuku var. Doğa yasaları. Toplumun da bir hukuk olacak. Hatta bak ben sana şu şey söyleyeyim. Robert Boyle, e, Bacon'ın e, bilim felsefelerini analiz ederken çağdaş tartışmalar, İngiliz hukukunun bu e, bilimsel zihniyette yeri olduğuna dair çok ciddi verileri var. Bunlar da yine, yine güzel e, İngilizce şeyler var. Hmm. E, çünkü e, İngiliz hukukunun temel şeyine iddiası, ihtilaflar en azından indirmek. İhtilaflarla kalkmaz ama en aza indirilir. Hmm. E, İngiliz toplumunun önemli özelliği bu. Şimdi bu e, ittifakları en aza e, indirmek e, aynı zamanda bilim içinde geçer. Bilimin metodu, metodu da e, doğaya ilişkin, gerçekliğe ilişkin bilgideki itirafları, tartışmaları en aza indirmek. Niçin? Hatırlanır geçen hafta ne dedik? Robert Boyle e, seçkinleri topladı. Değil mi? Eee aristokratları onlara Yaptığı deneyleri onların göz önünde yaptı ve onlara deneyi nasıl yaptığına dair kağıdı verdi. Giden evinizde siz de aynısını yapabilirsiniz dedi. Niçin? İhtiraf olmasın. Ortada bir madde elde ettik, bir sonuç ortaya çıktı. Bu ihtiraf olmasın. Niçin? Yaptıkları işe itibar kazandırmak için. Çünkü bir şey denetlenebiliyorsa özellikle aristokrat tarafından evet. o muhtemel bir şeydir. Muhtemel bir doğa felsefesi için ve bu muhtemel doğa felsefesini yapan itibarlı insanlar, yapan insanların itibarlı olabilmesi için bunun e, özellikle politik gücün e, ya da toplumsal güçlerin denetimine aç açılması lazım. Niçin ama en son, en iyi amaçla ihtilaf olmasın. Anlatabildim mi? Mesele öyleyse e, doğal düzeni artık mekanik olan ve matematikle idrak edilen doğal düzenin uzantısı olarak yeni bir toplum kuracaksınız burada yasalık birinci madde hatırla hopsun eserini değil mi o mutlak yöneticinin önemli özelliği e nelerdi? onları tek tek sayıyor buna çok benziyor zaten bir e, kurallılık ne olacak Yasalılık keyfi değil düzen olması için Çünkü öbütülü anarşi ortaya çıkar e, düzenin ve kurallılığın mekanik ve matematik karakteri Orada bir rasyonelitenin olduğunu bize gösteriyor. Rasyonelite oranla, oranlanabilirlik demektir. Yani orada hiçbir tane sekret, okült, tanımlanamayan, elden kaçan, idrakin dışında olan bir unsur yok. Hmm. A'dan B'ye, B'den C'ye ciddi bir gidiyorsun. E, Niçin? Çünkü burada artık duygusuzluk durumu hakim. Makine var çünkü. Hmm. Devletin mutlak otoritesi e, Hobbes'ta aslında makine olarak düşünmesiyle alakalı. Makinenin duygusu olur mu? Karar veriyor. Makine e, hesabı yapıyor. Diyor ki suçlusun. Kafanı izliyor. Orada bir duyguya gerek yok. Acıyım. Benim akrabamdır. Ondan sonra ya da ne bileyim ben e, bir, bir süre tanıyayım ona. E, dayısına bakalım. Yok artık. Diyor. Tak gidiyor. Hiç acıma yok. Çünkü acıma, sevme gibi şeyler duygu durumları. Devletin de büyük bir makine gibi düşünülmesi ama bu makine kaotik bir makine değil. Yasalı bir makine, kurallı bir makine. Krala rağmen, kralın varlığına rağmen yasa e, koyma fikri, yani bu hani tezat bir şey bir yerde, e, buradan neşet ediyor aslında. Tabii o yasa koyma, İngilizler başka, Fransızlar başka. Evet. Şu başka. İn mi? İngilizler. Tabi, tabi. Şimdi Hı. doğada kural varsa toplumda da kural olacak. <gülüyor> yasa varsa orada da yasa olacak. Çünkü onu taklit edecek. Çünkü zaten dikkat et. Bu natural kavramı da buralardan türüye hep. Bunun Farabi'ye giden kökleri de var, onu da söyleyeyim yani. Natural teoloji, natural e, hukuk, doğal hukuk, doğal, doğal doğal doğal, bunlarla son derece alakalı. Hmm. Bu en nihayetinde doğada Tanrı'nın otoritesine benzer bir otoritenin toplumda kurulmasıyla alakalı. Otorite. Ama bu otorite keyfi bir otorite değil. Geliş güzel bir otorite değil, Zulüm etmek için değil. Kurallılığı sürdürebilir kılmak için. Bilakis düzeni bozuru tesis. Sürdürebilir. sürdürebilir. kurmak değil sadece tek paraya. Hmm. olmasını sağlamak. Otorite olmadan, otorite ile kral otoritesi değil, işi bilenlerin otoritesi. O meşruti idarelere, her diyalde hmm. krallık yok. Kralın adamları, bakanları falan falan da bu işin bir parçası. Polis <gülüyor> de bunu şey yapıyorlar. Burada tipik örnek neydi? Geçen hafta üzerine konuştuk saat. Yine sembolizasyondan bahsettik. Saat nedir? Mekaniktir. Her parçanın işlevi bellidir. Orada hiçbir sekret... Şey öngörülebilir. Şey, her şey öngörülebilir. Bir kurallılık hakim. Saatin otoritesi var. 6 ise 6. Sen şöyle diyemezsin. Saat 6 ya 7 varsayalım bunu. Hmm. Öyle bir şey yok. Saat 6 ise 6 bitti. Tartışma yapılamaz. Tartışma yapılamaz artık orada. Aşikar bir şey. Tam oradan harekette öyle bir toplum düzeni. Kurulmaya çalışılıyor. Kurulmaya çalışılıyor. Modern, Kağıt düzeninde makul. İşte şimdi dikkat et Weber ne diyor? Rasyonelite. <gülüyor> Kurumların rasyonelitesi işte bu. Bunun devamı. Hmm. Kağıt düzeninde çok makul. Gerçek Çalışıyor canım. Hmm. Hakikaten insanlar bir süre sonra dönüştürüyor yani. İnsan ortadan. Yurt, yurt dışına gittiğinde yoruş sunuluyor. Yani ortadan, bazen böyle... İnsanlar, vay ne kadar düzene kurala uyuyorlar. çünkü yasa bir bozulunca her şey kaotik olacak. Onu eğitiyorlar insanlara. Hmm. Yani şimdi diyelim ki sen e, metroya bineceksin, orada bir bekçi yok. Nedir onun adı? Biletçi yok. Şey atıyorsun, geçiyorsun. Herkes atıyor. Niçin atıyor? Ah çok ah değil. O öğretilmiş onlara. Evet. Eğer sen oraya bir bilet atmasan, o dönüp dolaşıp sana gelecek. Düzen bozulacak. Benim rahmetli dedemin öyle bir cümlesi vardı. Hast, ömrünün sonuna doğru. Düzen bozuldu derdi. Düzen bozuldu mu bir daha ikam edilemiyor. Ya da çok zor. Çok zor. Hmm. Vücudun düzeni bozulunca da öyle. Tam o noktada hocam insan kalıyor mu peki? Yani bağımsız bir yer burası ama. Ama ne dedik? İnsanı yeniden tanımlıyorsun canım. Bir Şöyle sana verili bir insan tanımı yok ki. İnsanı yeniden tanımlıyor. İnsan budur diye mesela. Kurallara uyan. Yasalara uyan vatandaş söyleyeni yapan vatandaş değil mi benetmeyeyim. Hatırlarsan yine geçen hafta dedi ki bu saat metaforu çok sıkıntı yaratıyor. Sembolizasyon olmasına rağmen Fransa'da çok rahat kullanıyorlar bunu çünkü Fransa'da kral var etrafı var. E, Avrupa'nın diğer devletlerinde problem yaratmıyor ama İngiltere'de büyük probleme yaratıyor. Saat metaforunu bu şekilde kullanamıyorlar halbuki. İngiliz saat imalatı 17. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'nın en iyi saat imalatçıları Fakat ilginçtir. Günümüze gelen saatlere bir bak. Avrupa'daki saatler aşırı lüks ve görkemli böyle. İngiliz saatçı ise çok şey sade. İşlevi odaklanmış. Mahiyete, doğaya değil. Niye? Çünkü orada kralcı var. Şimdi Bilmiyorum, saat Avrupa'daki gibi Saate mahiyetine doğasına odaklanırsa bu rasyonel süreci de gündeme getirmesi lazım. Ama kralçe kadın. Enteresan. Değil mi? Bak düşün. En günümüze geldi ben o saatlere baktım ben inceldim yani. O kadar gelişmiş bir saat teknolojisi var Hakik. ama görkemli değil. Çünkü çok önemsemiyor onu İngiliz. Önemsememeye çalışıyorlar ve doğasız elips işlevine bakıyor. Şimdi kralçın da doğası önemli değil. Yaptığı işlerden devleti yönetiyor, yasalılı bir şekilde yönetiyor. 19. yüzyıl sonrası onlar da böyle çok alengilli gösterişli, temaşa uygun. Oturduktan sonra bu işler ama. Hmm. ilk dönemde bunlar kolay değil. Şimdi e, siz mekanik bir sistemi, matematiksel temsilleriyle, ya ifadelerle yakaladığınız bir sistemi kontrol etme imkanı da sahipsiniz değil mi? Saati kontrol edebilirsin. Öngörebilirsin de saati. Tabii. E, mekanik bir evren de böyle. Açıklanabilir, öngörülebilir bir evren var. Hani hani Niyti'nin e, nedir, natürel filozofya, psikoloji, matematiksel sonra tamamen o kuralları da buluyorsun. E, saatin sana itiraz etme hakkı var mı? Yok çünkü duygusuz zaten. Vitalist değil, canlı değil onun Onda bir duygu yok. Duygusuz. Her türlü operasyon açık. Tokat da atabilirsin ona yani. Hmm. Anlamıyor musun? Şimdi. Ee, burada kadın e, ilk elemede saatin zıddı bir varlık olarak mekaniğin zıddı bir varlık olarak görüyor. Duygulu, hisli, canlı, öngörülemez. Öngörülemez tabii. E, bir sürü e, ya mekanik ve matematik olanın zıddı bir yapı olarak. Yaşamı sürdüren varlık ama e, bu modern bilimin yeni bilimin daha doğrusu Şeyine, ...tasvirine çok uymuyor. Yani i̇nsan şeyine bile uymuyor belki. Bir tarafıyla artık. Yok, şöyle... Arzu edilen değil en azından o anlamda. Yani şöyle, günlük yaşamı idame ettir, ettiren anne, eş falan, falan onlarda bir sıkıntı yok. Zaten yaşamın kendisi duygu yüklü bir şey. Hmm. Ee, ama e, rasyonel bir tarafı yok. Yaşamın kendisi de rasyonel değil zaten. En azından o dönemin şartlarında rasyonalizasyonu henüz yapılmaya başlanmamış. Bir sosyoloji yok, şu yok, bu yok. Daha çok geç dönem onlar. Şimdi ve ne oluyor böyle? Bilimin eril bir meşguliyet olduğu kabul ediliyor. Yani bilimle uğraşmak demek, eril olmak demektir. Çünkü kadın bu mekanik kurallılığı, yasalılığı takip edecek bir yapıya sahiptir. Bak yine bir sembolizasyon bu aslında. Anlatabildim mi? Ha bu şu demek değil. Ee, şöyle, şimdi klasik gelenekten modern döneme geçişte önemli bir kavramlardan biri neydi? Subjektiviti ile objektivite kavgası. Yani bizim e, şu kalem hakkındaki bilgimizin objektif olması lazım. Yani bu nesneye uygun olması lazım. Bu nesnenin e, den gelen veriler, bunun mekanik karakterini falan... E, ama kadın öznel bir varlık kabul ediliyor. Duygusal Burada. olduğu için. Dolayısıyla objektif bilgi üretme kapasitesi zayıf görülüyor. Az önce feminizin bağlamında konuştuğumuz yerde... Bunu feministler zaten tespit ediyorlar. Buraya kadar e, o toplumsal siyasi e, sosyolojik şartlar vesaire dolayısıyla bir e, toplumsal görev dağılımı vardı. Burada artık kadın e, üzerine bir tanım yapılıyor. Yok tanım değil. Bak bunları da, bilerek, bu okuma. bunları da bilerek yapma. Yapıyorlar diyemeyiz. O dönemin bağlamsal bağlamı hmm. holistik, bütüncül bağlamının içerisinde bu, bu şekilde tanımlanıyor. İngiltere'de farklı. Ee, çünkü otorite ya da, yani en azından dahil e, böyle bir gelenekleri var. Mesela şeyde değil. E, Fransa'da değil mesela. Ya da Almanya'da değil anlamında söylüyorum. Ha, bu şu demek değil. Hiç kadın yok. Kadınlar Bilim Tam, yapmadılar. Yani değil. Ama mesela deyelim ki e etki yapan iki kadından bahsedilir. Laibniz çok büyük bir filozof. Ee, o da entelektüel e, iki kadının Laibniz'in felsefi mülahazalarına etkili olduğu söylenir mesela. De Hollandalı bir e, hanım var. Doğa felsefesi üzerine yeni doğa felsefesi metinleri var. Ama bu metinleri yayınladığında bir alay konusu oluyor. Çünkü kimse metinlerin kendisine bakmıyor. Yazara bakıyor. Senin hmm. ne işin var böyle bir bilim kitabı yazıyorsun? Ya Bu hani, şey, bu 1600'lerde, 1700'lerde. Madame Curie işte 20. yüzyılın başı kadıncağızı mahvediyorlar. Yani kolay olmuyor bu iş. Ee, mesela... Türk dünyada işte, böyle ama hocam. Ha? Rusya'da da mesela. <gülüyor> başka işte bir uzay. 20. yüzyılda da ruhuyla da. alakalı. Şimdi hmm. şeyde e, bazı mesela özellikle astronomide Kadınlar var. Ee, önemli bu keşifler yapıyorlar ama hep eşlerin adına yayınlanıyor bunlar. Kimyada da var örnekleri. Tabii tabii yani hmm. özellikle bu dönemde daha yeni yol düşüyor. Ciddiye alınmayacağı için. İşte en azından şey, kültürel kodlar buna müsait değil. Ama burada tek çıkış güzergahı yine Burcuva sınıfı. Burcuva sınıfı, bunun üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Kendi kız hafta. çocuklarının toplumsal stıklarını... Statüleri... Araştırma olmadığı için e, toplumsal hastalığı arttırmak için yeni bilgiyle donatmaya çalışıyorlar. Ya bu çok entesan bir şeydir. Şimdi ben Kanada'da görev yaptığım üniversitede e, Science and Religion in İslam diye bir ders verdim. 10 yıl, 12 yıl geçti hatırlamıyor bilir miyim yanlışlıkla bir yere kaçışlıyım neyse. E, fena da değildi e, dersi alanı öğrenci sayısı. Orada seçmeli bir ders. Yaklaşık bir 30'a yakın öğrencim vardı. Şimdi ödev verdim onlara. Ve kendini seçmesini istedim. İslam medeniyeti ilişkisi herhangi bir konuyu. Kimisi matematiği aldı, kimisi şunu. Bir tane hanım, kadın, kız öğrenci. İslam'da kadını aldı. Ama e, kadının toplumsal etkinliği bağlamında inceledi. Hı. Ondan sonra şimdi hiç unutmuyorum sunuma çıktı. Dedi ki ya dedi o zaman tabi bu 11 Eylül olayları işte Afganistan, Irak meseleleri çok canlı ya. 2008'den 2009'dan bahsediyorum yani. Hı. Ben dedi bir itiraf ederek bir şeye başlayacağım dedi. Frankofan bir hanımdı yani Quebec bölgesinde malum Anglofan, Frankofan şeyler var ben bu ödevi içinde işte yaşadığımız şu süreci dikkate alarak yani İslam medeniyetinde kadının rolünün çok kötü olduğunu falan göstermek için yola çıktım ama biraz tersi oldu bunun dedi. Çünkü dedi aynı dönemle karşılaştırdığımda hiç tutmuyor yani çok garip bir şey çıktı ortaya falan deyip bu Muhibbi diye bir yazarımız var. Onun büyük bir tarih kitabı var. Tarih kitabı derken e, alimleri, şairleri, e, devlet etkili olan devlet adamlarını anlatan Hulasatul Eser diye. O kitabın analizini yaptı. E, kitabın yarısından yakını kadın çıktı. Yani kadın biyografi kitaplarında var. Şairi olarak var. Muhaddisi olarak var. Özellikle e, inanılmaz zengin kadınlar. Hı -hı. E, çünkü vakıf sahibi insanlar. Onlar da var. Bu onun kafasında pek yatmadı. Yani şöyle yatmadı. Ya bu dönemde bizde <gülüyor> böyle bir şey <gülüyor> mümkün değil. Kültürlerin bu konudaki şeyi farklı. Hmm. E, refleksi farklı. Zamanla da değişiyor. Mekanla da değişiyor. Ama e, burada olan şu büyük oranda o temel bir aksiyon vardı ya evrenin düzeni bu. esas anında toplum düzeni onun bir uzantısı kılınmalı. Çünkü bu kilise merkezlilikten de geliyor tabii bu. Ama bu dediğim gibi Mezopotam Mezopotamya'ya kadar uzanan bir şey. Mesela modern bilimin e, açıkladığı evren düzeninin uzantısı olarak bir toplum düzeni kurduğun zaman e, kadın orada fazla yer bulamıyor. Natural bir şey yani öyle gözüküyor adamlara. Çok doğal bir şey bu. Gibi. Bunun kırılması da kolay olmuyor tabii. Tabii bu verileri merkeze aldığımız zaman kadın... Hayır şöyle bak veriyi şöyle alabilirsin Dersin ki toplumsal düzen doğal düzenin uzantısı olmak zorunda değildir. Bu başka bir... Doğal düzen kendinde bir düzendir. O doğal düzenin üstünde insanların kurduğu düzen ikinci bir düzendir. Burada bir zorunlu geçiş ilişkisi yoktur dersin. Ve doğal düzene ilişkin hiçbir çıkarımın uzantısını toplumsal sanatına taşımazsın. Bu tarihler için erken bir şey değil mi bu? Erken ve zaten bak olmuyor şimdi bak. Dikkat et. Kuantum fiziğinin yani kuantum fiziğinin bir doğa tasavvuru var. Tüm işlerimize yansımaya başladı. Aka işin hurafesine bile vardı değil mi? Kuantum e... evrene kuantum enerji gönder. Ya da şey. işte kuantum rehabilitasyonları, evet. kuantum tasavvuf kuantum bilmem ne çıkmaya Doğru. başladı. Bu işin popüler tarafı. Ama bir taraftan işte herhangi bir şey konuşuyorsun. Gençlerde çok yaygın bu. Ee i̇şte burada nedense hocam her şey belirsiz yani kuantum belirsizlik ilk Ne alakası var? Yani gerçeklikle öyle bakıyor olaya. Yani şunu demek istiyorum. Bu sembolizasyon hmm. senin benim isteğimle olan bir şey değil. O doğanın bilgisi bir şekilde senin günlük diline yansımaya başlıyor ve sen sosyal olayları idrak ederken de oradaki yapıları kullanmaya başlıyorsun. Hele hele çağımızda bilim bu kadar önemliyken işte düşünsene olayları bilgisayar teknolojisinin diliyle açıklıyorsun. Ekran var aslında yazılım var. Ekrandaki olgu yazılıma bağlı falan biz de derste bir sürü örnek veriyoruz. Anlatabildim mi? Nasıl onlar saate örnek veriyorlardı? Biz bütün örneklerimizi bilgisayar üzerinden anlatmaya başlıyoruz. İşte gençler böyle anlıyor daha çok. Çünkü onu iyi kullanmasını biliyor. Değil mi? Evet. Sahneye dikkat etmeyin arkadaşlar. Önemli olan o sahnedeki hareketleri bu şekilde mümkün kılan kodlara bakmak lazım. Kodlar kimin elinde? Hmm. Böyle analizler filan yapıyorsun. Anlatabildin meseleyi? O dönemde de benzer bir şey yapıyorlar yani. Hmm. Yoksa bu illa da kastı olacak bir şey, olacak diye bir şey yok yani. Oradaki arayış ama tabii doğada taklit edilmeye değer kusursuz denir mi bilmiyorum ee, iyi bir düzen var tabi zaten e... dikkat et bu dönemde itibaren e, Tanrı kanıtlamalarında da nizam kavramı merkeze geliyor artık hmm. sonrasında tabi 17. yüzyıldan itibaren Osmanlılarda bunu 18. alıyorlar niye çünkü evrende mükemmel bir düzen var mekanik ve bu e, düzenin dili matematik Tanrı böyle bir düzen vazetmiş tıkır tıkır işliyor. Ya da böyle bir düzen varken Tanrı olmaz olur mu gibi diyorlar tabii, tabii Tanrı Sonrasında... kanıtlamalarını ona nizam delili diyorsun ona işte. Hmm. Halbuki daha önce bizde Hudüs delili vardı. Hudüs metafiziği Sonra İbn-i gelen imkan metafiziği vardı. Nizam metafiziği iknaî kabul ediliyordu. Yani böyle çok da ahım şahım bir şey değildi. Ama modern bilinden sonra nizam delili hem Batı teorisinde hem de Osmanlı İslam teorisinde en önemli Tanrı kanıtlaması olarak alındı. Metafiz olarak alındı. Çünkü Tanrı evrende bir düzen var. Çok dakik düzen. Işte, saatin bir yapıcısı varsa evet. evreni falan gibi analojilere gidilmeye başladı tabii ya. Hmm. Ama şimdi bak ne kadar var bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Bitti hocam. Şöyle aslında. bir şey anlaşılmaz. O zaman son cümlemi söyleyeyim. Şöyle bir şey değil Bu yalnız. Bu tür bu konuları bir yerlerde anlattığımız zaman sanki insanlar toplanmışlar. Bir şeyler yapalım şu ortaya çıksın. Böyle basit değil. Yani bu anlattıklarımız bilimin kendinde değerini ortadan kaldırmıyor. Yani bunu, ekonomik, politik, siyasal, dini, ide, neyse bir sürü varyantından bahsettik ama tüm bunların yanında bilimin de kendine bir değeri var. Bu postmodernist okumanın tuzağını düşmemek düşünmemek lazım. Eee hmm. Çünkü bilimin kendine değerini görmezden gelirsen, o zaman bilim hakikaten anlamsız bir uğraşıya dönüşür. Halbuki öyle olmadığını biliyoruz. Sadece bugün için değil, dün için de öyleydi. Mezopotamya'dan beri böyle. Bunu, yani o kültürel yapının bütünlüğü içerisinde, olup bitenlerin birbiriyle ilişkilerini görmek ve bu ilişkileri hem Gerçel, gerçek olarak okumak hem de sembolik okumak başka bir şey. Hmm. Bir unsur olarak bilimin oradaki e, kendi değerini de iman etmemek lazım. Hmm. Ve ikinci olarak da bu işi yapan insanlar o bütün işini yaşadığı için ne yaptıklarını yani çok da kastı yapıyor denemez. Yani biraz kendiliğinden olan tabii bir Tabi şey. bugün için yani adam sen kuantum teşbirleri yaptığın zaman çok da bunu kastı yapmıyorsun. Dilin o. Hmm içinde tabii. yaşadığım... O bilgisayar ekranı örneği çok en tabii, açıklayıcı tabii, örnek. Bağlam o çünkü. Hmm. Onu kullanıyorsun. Bununla ilgili konu konu yaşıyor ama İhsan Abbas bir rahmetli oldu. Ee, bir e, muazzam bir Arap Edebiyat Tarişisi ile e, e, tanışmıştım e, e, ürünündeyken. Mesela bunun bir kitabında yanlış hatırlamıyorsam belli bir dönemde e, İslam dünyasındaki şiir teorileri Terzilik kavramlarıyla. Çünkü o dönemde bir kumaş teknolojisinde sıçrama var. E, Arap toplumda terzilik meçhubu. yani toplumdaki belirli sıçramalar ya da öne çıkan unsurlar senin şiir teorine bile etki yapıyor. Şiir açıklama e, kavramlarına bile etki yapıyor. Hmm. Buradan bakınca bize dair, bugüne dair de bir sürü... Tabii belli bir dönemde hmm. çiçekler çok öne çıkıyor. Belli hmm. bir dönemde savaş örnekleri çok öne çıkıyor. Çünkü toplumun öncelikleri değişmiş. İşte Lale devrinde diyelim sen hani öyle bir devir olmadığı da artık söyleniyor da. Öyle bir dönemde sen çiçekler üzerinden gidebilirsin mesela. Eyvallah. O açıdan e, bilimin kendinde değerini e, bu açıklamalar e, tahfif etmez. Zaten ederse de o tehlikeli bir şey. Hmm. Evet. Eyvallah orada ayık olmak lazım evet. diyorsunuz. Evet. Hocam bitti ve açtık. Öyle mi? Peki iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Herkesin gece hayır olsun. Haftaya aynı saatte inşallah görüşmek üzere.